Çıkkastı. Merhaba kainat. Bugün 14 Eylül Salı. Yıl 2010, ay 8 ay 9 pardon. Gün 257, Hızır 132. 1431 Hicri Şevval 6, 1426 Rumi Eylül 1. Fırtına. Günün tarihi. 143 yıl önce bugün 14 Eylül 1867'de Karl Marx'ın yazdığı Das Kapital'in ilk cildi yayınlandı. 689 yıl evvel bugün 14 Eylül 1321'de İtalya'nın en büyük şairlerinden biri olan Dante Alighieri öldü. Dante şiirlerinde hayal kudretinin son noktasına erişmiştir. 1285 ile 1292 seneleri arasında yazdığı şiirleri Yeni Hayat adı altında toplamıştır. Dante, genç yaşta atıldığı siyaset sahasında muvaffak olamamış ve hayatının mühim bir kısmını sürgünlerde zaruret ve sefaret içinde geçirmiştir. Çocukluğunda aşık olduğu halde kavuşamadığı sevgilisi Beatrice'nin ilhamıyla yazdığı ilahi komedya dünya edebiyatının şaheserlerinden biridir. Yemek listesi gün 257. Sebzeli et fırında, bulgur pilavı, imam bayıldı, salata, meyve.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 broke through see the sound she was gone. Kes açık Radyo 94.9 burası Aynı zamanda da Açık Ve Açık Gazete Haftanın ikinci Açık Gazetesi Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz Günaydın Günaydın Evet bir günaydın da The Councils grubundan kurucu eleman Barrick House ile biraz önce dinlediğimiz latif şarkıları Rain Park and Other Things idi Barry Cousel gruba adını veren kurucu eleman, Amerikalı müzisyen, Rhode Island doğumlu ve davulcusu, aynı zamanda bas gitaristi, kardeşleriyle çalan bir önemli grubun bir döneme imzasını atmış bir grubun elemanlarından, kurucu elemanlarından birinin doğum günüydü bugün. Onun için çaldığımız şarkı 1954'te. Bugün doğmuş. Kendisi 2005 Eylül'ünde de hayata veda etmişti. Merk de bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet konumuz referandum. Tabi referandum sonucu Türkiye'nin reform yanlısı olduğunu gösterdi. Yani bütün uluslararası basında neler var neler olup bitiyor onlara da biraz bakmak lazım. Evet şeylerde baktım çeşitli şey iki televizyon kanalı var uluslararası <gülüyor> daha çok baktım. Birisi El Cezire bir tanesi de BBC World. İkisinde de Türkiye'deki referandum oldukça ön sıralarda bir yer alıyordu ve bunun değerlendirmeleri yapılıyordu. Yani dünya ülkelerinin ve dünya basınının da ciddi olarak ilgiyi gösterdiği dün de bir kısmını size aktarmaya çalıştığımız bir şey vardı. Yani Britanya'nın da önemli bütün gazetelerinde neredeyse manşetten verilen bir haberdir Referandum sonucu Türkiye'de genel bir şey oldu. Pazar günü yapılan referandumda anayasa değişikliğine %60'a yakın oyla evet oyu çıkması uluslararası alanda genel olarak olumlu karşılandı deniyor. Ama referandumda hayır oyu kullanan Türk seçmeninin AKP'nin yargının bağımsızlığına gölge düşüreceği kaygısı da hala devam ediyor şeklinde bir yarılmadan da bahsediyorlar. Referandumdan büyük oy farkıyla evet çıkması bazı kesimler içinde büyük bir sürpriz oldu diyor Voice of America. Gerçekten de Tarhan Erdem'in de dünkü yazısında belirttiği gibi bazı insanlar hatta bazı kesimler de diyebiliriz gerçeklikle bağlarının zayıfladığı izleniminde veriyorlar yani wishful thinking dedikleri franklerin istediklerinin olması olmama, olması için olmuş gibi davranıyorlar yani isteklerinin hı hı. öyle bir izlenimde var başbakan Tayyip Erdoğan'sa ise darbe anayasasıyla kirlenen 12 Eylül tarihinin halk oylamasıyla demokrasi için bir milat olarak tarihe bir parlak sayfa açtığını söylemişti onu da vermiştik dün hatırlayacaksınız ve Erdoğan'ın bir kampanyası sırasında da sürekli olarak yeni anayasanın Türkiye'nin 12 Eylül darbesiyle bağlarını koparacağını da ileri sürdüğünü de hatırlayalım. 26 ayrı maddede değişiklik öngören bir tasarıydı. Ordu mensuplarının sivil mahkemelerde yargılanmasına olanak tanımakta, kadınların ve çalışanların haklarında bazı iyileştirmeler görmekte, bazı de demokratik denetim mekanizmaları ortaya getirmekteydi. Avrupa Birliği dışişleri bakanları referandum sonucunu memnuniyetle karşılamışlar. Türkiye Avrupa Birliği Kar karma Parlamentos Komisyonu üyelerinden Richard Howitt referandumun Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkanlara güçlü bir mesaj gönderdiğini söylemiş. Eğer referandumda hayır oyu çıksaydı, Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanlar bunu büyük bir fırsat olarak görürler. Türkler reform istemiyor derlerdi ama artık Türkiye'de halkın reform yanlısı olduğunu ve Avrupa Birliği üyeliği yolunda güçlü bir siyasi iradenin bulunduğunu rahatlıkla söylemek mümkün demiş. Aslında dünya basında hakikaten görebildiğim kadarıyla hemen hemen her gazetede bu konuda doğal olarak bir haberler var. Mesela Financial Times, Başbakan Erdoğan için zafer, CHP lideri Kılıçdaroğlu için darbe demiş. Seçmen anayasa değişikliklerine destek verdi, askerler ve hakimler kaybetti. Başlığını atmış Guardian gazetesi. Times seçmen yeni anayasaya destek verdi, ordu savaşı kaybetti. Sonuç Türkiye'nin askeri geleneğine büyük bir darbe ve seçimden bir yıl kadar önce Erdoğan'a yönelik bir güven oyu demiş. Independent, layık ve otoriter elitçi kesimin destekçi, destekleriyle AK Parti arasındaki güç mücadelesi devam edecek demiş. BBC referandum sonucu uluslararası kamuoyunda destek gördü demiş. CNN Başbakan Erdoğan ve AK Parti için ses getiren zafer demiş. Los Angeles Times, Erdoğan büyük bir zafer kazandı. Sonuçlar Erdoğan için gelecek yılki seçime yönelik itici güç demiş. Washington Post, Türk halkı askeri dönemin kanunlarını reddetti demiş. Evet, Divert'te de vesayet sistemi sona erdi diye resmen çoğu Aslında 3 aşağı 5 yukarı işte irice sayılabilecek ulusal gazetelerin... ...buna benzer yorumlar yapmışlar... ...ama tabi bunu mesela... E, ...emperyalizmle odaklamak da mümkün olabilir... ...çünkü ne de olsa... ...emperyalizmin ezen tarafında olan... E, ...ülkelerin gazeteleri... ...ya da şeriatçılıklar... ...öyle de yorumlar yapılabiliyor gerçi... Bunu ...yapılıyor mu ben... Ama, ...tamamen e, şakasına söylemiştim aslında ama... ...tabi bu yürütmeyi yapan birileri olabilir... Bu, bu, ama bu şeriatır bir ak, ak, o zaman... Ak, ...akıl yürütme değil yani... ...ama bence... ...yani bu rasyonel bir değerlendirme sayılamaz... ...yani çok... E, yani dünkü referandumun her zaman böyle büyük seçim ya da referandum gibi e, halkoyunun e, oy sandığına gittiği o, olayların arkasından yaptığımız genel bir değerlendirme var Türkiye'de yıllardan beri yani 1995'ten beri yapılan bütün seçimlerde burada açık gazetede bir şekilde gördük yaşadık yorumladık ve hepsinde de şöyle bir şey oluyor işte yüksek katılım hile hudağının karıştırılmadığı bir seçim. Büyük şiddet olaylarının görülmediği yani beklenen demokrasi standartlarına uygun şekilde yapılmış bir sandık başına gitme olayı varken bunun bir kere öncelikle altını herhalde çizmekte çok büyük bir yarar görüyoruz. Yani demokrasi açısından bir belli bir kriterin yerine getirildi. Bir kere öncelikle bunu içe sindirmek lazım. Ya bu içe sindikten sonra bile aslında buna benzer tartışmalar yürütmek mümkün. Yani mesela Bloomberg'e bakacak olursak Erdoğan laik yargı ve ordu üzerindeki gücünü arttırdı. Ve buradaki laik kelimesi önemli. Çünkü e, bu durumda laiklerle şeriatçılar arasındaki e, bir çatışma alanı olarak görüyor Bloomberg ve e, laik yargı ve ordu üzerindeki gücünü arttırdığını Erdoğan'ın düşünüyor ama burada hala dengenin bir ucu e, yargı ve ordu iken diğer ucu hükümet e, gibi bazı garip durumlar var ama neyse biz bu ara çok alışığız bu garip durumları düşünmeye. Bloomberg'tekiler büyük ihtimal o kadar değil. Evet ama oldukça e, önemli bir dönüm noktası ve demokrasi açısından da önemli bir adım atılmış olduğu konusunda herhalde fazla bir itiraza mahal yok gibi düşünüyorum ama bu benim sadece düşünüyorum. Üniversiteler de desteklemişler mesela referandum sonucunu ve... E, işte çağdaş bir Türkiye için oy kullandı 58 ya da bu sonuçta devre askerler devre dışı bırakılarak adeta alçı alınıyor gibi e, sözler görmek mümkünmüş. Evet, evet. Türkiye gele, kendi geleceğine Öyle. oy verdi şeklinde bir değerlendirme e, yapmak yapmış tarağıstesi bir dün dış basınındaki derlemesinden ki bu akla uygun gibi geliyor ama hangi akıl diye soracak olursan o konuda tereddüdümüz var tabi. Bilemeyeceğim yani genel değerlendirmenin nasıl yapılacağını. Fakat evet yani genel olarak dünya basında mesela Guido Westerwelle'nin de Almanya'dan Dışişleri Bakanı'nın çok pozitif bir gelişme olması Almanya'da da bir şey yaratmış. Problem yaratmış. Sen ne diyorsun filan diyenler de olmuş Almanya'daki bazı Türkiye'nin üye olmasını istemeyenler. Almanya'da da yakından izlendi diyor mesela Cem Dalaman'ın da bildirdiğine göre Voice of America'dan. Yani üyelik müzakerelerinde kilit ülke olarak tanımlanıyor ya Almanya'da medya referandumun sonucunu ilk sırada vermişler bütün medya. E, Efendim sunucu gazetelerde konuyu ana sayfa ve yorumlarında işlemişler. d de işte Recep Tayyip Erdoğan zaferden zafere yürüyor başlıklı haber yorumunda. Referandumda evet diyenlerin oranının beklenenden yüksek olmasının Erdoğan'ın siyasi gücünü daha da arttıracağını yazmış. Demokratikleşme sürecini iyi değerlendirmesi gerektiği ve ülkeyi birlik için tehlikeli şans olarak algılaması zamanının geldiğini yazmış. Süddeutsche da son yıllarda Türkiye baş döndürücü bir yol katetti kat ancak tarihi dönüşümün referandumla yeni bir hız kazanacağı belirtiliyor demiş öyle demiş yani Süddeutsche Zeitung. Evet yani referandum başarısı hükümetin sorumluluğunu artırıyor diye de bir yorum var BBC'de o da ilginç tabi. Gerçekten ki bunda zaten e, net olarak görmek lazım çünkü şu ana kadar aslında Erdoğan e, ve AKP'nin herhangi bir konuda adım atamadığı zaman genellikle suçladığı şey ya e, doğrudan mahkeme kararları oluyordu gördünüz üst mahkemeden döndü gibi türban e, başörtüsü konusunda da buna benzer şeyleri gördük e, çeşitli demokratikleşme adımları atıldıktan sonra da ya da ordudan bahsediyordu yani şu anki durum bu falan gibi böyle bir şeyler vardı. Bundan sonra galiba e, üst mahkemeler ya da e, orduyla ilgili bir yapamıyorum yapamıyorum durumdan bahsetme hakkı hükümetin elinden alınmış durumda. Aslında biraz işler zorlaşıyor hükümet açısından. Çünkü rakipsiz olmak zaten başlı başına kendinin rakibi olmak. Evet yani ben, bence getiriyor. Türkiye'deki şeyin en büyük sorunlarından biri. Belki rejimin bir numaralı e, sorunu da şey olabilir. Ciddi bir muhalefet yapılamaması tamamen. Evet. ...klişeler üzerinde ve Hatta çok geride kalmış Ta 1970 yılındaki işte yani Cumhuriyet Halk Partisi Baykal'dan sonraki yönetimi Kılıçdaroğlu yönetiminde işte Ecevit vari kasketle ve çok geride kalmış olduğu söylenebilecek bir söylemleri hapsolmuş... olmuş gibi görünüyor İyi bir şey Özünde iyi bir slogan olsa da yetersizliği apaçık aşikar ama işte yani Washington Post gibi gazeteler mesela Türk halkı askeri dönemin kanunlarını reddetti demiş. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'da hükümet açısından büyük bir zafer. Erdoğan hükümeti için bir anlamda güven oylaması ve Wall Street Journal gibi mesela aslında oldukça sağda olan bir gazetenin de sonuç başbakan Erdoğan'ın inandırıcı şekilde kazandığını gösterdi. ...kamuoyu yoklamaların aksine sonuç az farklı değil... ...büyük farklı evet demiş. Evet yani bütün gazetelerden derlemeler var. La Republika var mesela benim önümde. Erdoğan kazandı anayasa değişikliğini evet denildi. Artık askerlerin gücü azalmış olacak diyor. Il Jornale, Jornale herhalde Jornale. Türkler layıkçı askerlerin gücünü aldı demiş... E, ...falan böyle devam eden bir hikaye. 3 aşağı 5 yukarı aslında... E, ...birbirine benzeyen... ...yorumlardan bahsediyoruz. Türkiye'deki algıdan da çok ciddi... ...bir farklılık olduğunu söylemek zor. Sadece... ...daha soğukkanlı ve... E, ...durumu tanımlayıp üzerinden geçen... ...cümleler. Azerbaycan çünkü, basınında filan var, var mı? Bir şey. Onlarda çünkü hanedan... ...diktatörlük var. Bundan hoşnut... ...oldular mı olmadılar mı? Bilemeyeceğim. Bakıyorum... Özbekçe yayın yapan Ozodlik radyosu var ama e, sanırım Azer Azerbaycan'ın yerine geçmez. Değişiklikler demokratikleşme sürecine katkı yapacak demiş. Evet. Şimdi tabii o zaman bayağı yeni anayasada istiyorlar. Avrupa Birliği de bastırıyor. İçeriden de iç dinamiklerde bastırıyorlar ve biraz önce konuştuğumuz gibi evet gerek kampanyalardaki vaatler gerekse de şeyden dolayı İç dinamiklerin sonucu daha önemli bir demokratikleşme. Demokratikleşmenin genişleyebileceği de düşünülebilir eğer sıkı durulursa. Diyelim. Bu aslında demokratikleşme dediğimiz alanın hükümet tarafından belirleniyor olması çok riskli ve e, sakat, üstüne üstlük tarihsel olarak e, mümkün olmayan bir durum. Aslında demokratikleşme dediğimiz alanın ne olacağını belirleyecek olan şey e, bizzat, sokak, sokak, insanlar bizzat, evet. ve ne kadar bastırıp ne kadar geniş bir alanı. Elimizde tutmayı devlete karşı başaracağımızla ilgili e, gedik dediğimiz şey üç aşağı beş yukarı galiba bu. Şimdi bunun ne şekilde dolacağı ve e, memleketin hayrına olup olmayacağını aslında e, sokaklar belirliyor olacaklar. E, yani ben bak, baktıkça garipsiyorum İsveç gazeteleri, Danimarka gazeteleri ki e, bir kısmın adını hiç bilmiyorum doğal olarak e, yine aynı yorumlar yani. Arap Yarımadası'ndan e, işte İsveç'e, Norveç'e, e, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Hatta Özbekistan'a Özbekistan yani. kadar. 3 aşağı 5 yukarı benzer perspektif oluşan bir yerde demek yakından baktığımız zaman şaşı bak şaşır yaşanıyor olabilir mi? Evet olabilir çünkü çok acayip. Burada ki... bambaşka bir hikaye konuşuyoruz çünkü. Evet, yani Aslında. gerçeklikten ciddi bir kopmadan bahsediyordu dün Tarhan Bey, Tarhan Erden. Gerçekten de ben de aynı fikirdeyim. Böyle gerçeklikle bir bah kopuşu var rasyonel düşünceyle bazı kesimlerde. Cihua e, haber ajansı e, Erdoğan referandumu demokrasinin kırılma noktasında olduğunu gösterdi demiş mesela. <gülüyor> Bilmem anlatabiliyor muyum başka bir yandı. Yani Cihua yani beğenmemiş mi sonucu. Birincisi Erdoğan referandumu diyor ki referandum Erdoğan'la ilgili değildi aslında. Demokrasinin kırılma noktasında olduğunu gösterdiğine göre e, herhalde çok hayırlı bir sonuç çıktığını düşünmüyor. Öyle. Evet. E, çok demokratik bir yer değil zaten Çin. Gerçi Çin Uluslararası Radyosu yani bambaşka bir perspektif koymuş. E, Türkiye'de Anayasa değişikliği paketini evetlendi. AKP yapılan değişikliklerin çoğunu AB'nin AB ilgili mevzuatı ile uyumlu olacağını ve böylece Türkiye'nin AB katılım sürecinin hızlandırılmasına yardım edeceğini. Öne sürüyor demiş. Evet, yani aslında e, belki de Xinhua haber ajansının Çin'in resmi haber ajansının şeyini de yanlış çeviri de olabilir. Yani demokrasi gitmeyen bir yer olduğunu söylemiş olamazlar. E, bu konuda e, Türkiye'nin artık daha mutlu olduğunu söyleyenler de var. Cum mesela. Gazeteci ve yazar siyaset bilimci Etyen Mahçupyan bu sonuçlardan ötürü toplumu kutluyorum demiş. Toplum çok sağduyulu bir tercih yaptı. Bu sonuçlar temel bir şekilde Türkiye'nin daha farklı bir güzergaha doğru gittiğinin göstergesidir. Sonuçlar Türkiye'nin daha demokratik bir yolda ilerlediğinin en büyük işaretidir. Türkiye'nin bundan sonra da mutlu olması için gerekli altyapı hazırlanmıştır. Diyor mesela yazar Adalet Ağoğlu da demokrasi yolculuğu başlamıştır demokrasi her gün koşullar değiştikçe kendini tanımlıyor evet oyunun fazla çıkması demokrasi kapısının açık olduğunu gösterir buradan yürüme hakkı doğmuştur demokrasi bir inanç meselesi değildir. Demokrasi bir günde gerçekleşecek bir şey de değildir. Bundan sonra eksik olan kısımlarda isteme hakkı ve yapılamayanları talep etme hakkı doğmuştur. Önümüz açılmıştır diyor. Baskın Oran'da profesör Baskın Oran'da evetlerin kazanması normaldir. Hayırların bir anlamı yoktu. Hayırın kötü adamdan bir şey çıkmaz dışında bir mantığı yoktu. Evetlerin çok yüksek çıkmaması iyidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şimarmaması, oturup adam gibi bir anayasa yapması ve Erdoğan'ın kalkıp Cumhurbaşkanı olmaya kalkışmaması açısından demiş başkanlık sistemi açısından. Bir de mesela gazeteci Andrew Finkel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hata yaptığını, yani sonuçta hükümet güven oyu almış demektir, Cumhuriyet Halk Partisi yenilenme sürecine giriyorken hayırı desteklemeleri hata oldu. Türkiye'de artık inandırıcı bir muhalefet ihtiyacı ortaya çıkmıştır diyor Andrew Finkel'da. Bu bir denemeydi hükümet için. Kaybetseydi sarsıcı olabilirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sarsılmış oldu diyor. Ee, Tarhan Erdem de aynı şekilde Cum Cumhuriyet Halk Partisi yalan söylediği için kaybetti demiş. Konda araştırma grubunun seçim sonuçlarını da en Yalandı. iyi tahmin eden. Evet yalan söyledi diyor. ...referandum süresince... ...doğruları söylemedi diyor Tarhan Erdem. ...ayrıntıya girmiş mi? Çünkü hani bin bir tane laf uçuşmuştu ve... ...biz genellikle... ...esefle ya, ya da şaşkınlıkla karşılamıştık... ...açıklamaları... Ee, ...bu esef ve şaşkınlığı ise aslında pek çok insanın... ...yine esef ve şaşkınlıkla karşıladığını da... ...görmüştük falan filan... ...böyle devam eden bir hikaye Türkiye'deki... Ee, ...o açıdan önemli aslında... ...yalan evet. derken ne diyor... ...ayrıntısını vermiyor... Star Aha. gazetesinde gördüm bunu ama muhakkak yazacaktır kendisi Radikal gazetesinde. Yani doğruyu söyleseydi başka türlü olurdu diyor. Referandum süresince doğruları söylemedi. Tablo başka türlü olurdu söyleseydi. Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha rasyonel davransaydı büyük iki parti olacaktı. O zaman da daha istikrarlı bir toplum olacaktı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi büyük parti olmayı reddetti. Tabii yalan söyledi derken doğruları söylemedi derken bir kere işe başlamasında parti meclis üyeliklerinin sahte bir şeye dayandığını da ilk olarak Tarhaner'den. Tarhaner ortaya koymuştu. Yani bir gerçekli... parti yıpratmak için ortaya atılan yalanlar ve dedikodular olduğuna dair de düzden bir şey söylenmiyor ama köşe yazılarında, satır aralarında görmek mümkün. Evet, doğru yol büyük parti olmaktır diyor. Yani öyle bir şey. Tabii bütün bu yani Türkiye'nin genellikle bu referandum dönemeciyle ileriye doğru gittiğini söyleyenler var ki gerçekten de büyük bir oy kayması da olduğundan bahsetmek mümkün. Yani bu kazanmak kaybetmek hangi tarafta yer almakla ilgili değil aslında daha çok e, çıkan sonucu nesnel olarak değerlendirebilmekle ilgili. Kimle kimin ne yapıyor olduğu neyin pazarlığının yapılıyor olduğu insanların niye evet neden hayır dediği. Falan bunların hepsini akılda tutarak bakmak gerekiyor ki bir anlam çıkartabilelim. Evet yani bir Shaimba yerinde bir değerlendirmesi var bugün Kütahya gazetesinde işte üç buçuk milyon oyunda yer değiştirdiğini söylüyor. Başını adalet ve kalkma Partisi'nin çektiği evet cephesinin oyu bir yılda on sekiz buçuk milyondan yirmi bir nokta sekiz milyona yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP eksenli hayır cephesinin oyları ise yaklaşık yüzde yirmi eridi şeklinde bir yorum yapmış. Yani böyle bir genel değerlendirme var. Fakat mesela dün son dakikada senin de belirttiğin bir haberdi. Anayasa, herkes aynı fikirde değil şüphesiz ilk konuşanlardan biri Özbek olmuş. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek. Evet dün çok kısa bir ayrıntı vermişti. vermiştik. Yani şey diyor, halkın tercihinin kendilerine söyleyecek bir şey bırakmadığını söylemiş. Bu gayet iyi bir şey halkın tercihinin ortaya koyması ama dünden daha gerideyiz demiş. Benim daha çok dün de söyledim ama bir daha söylemek ve bir daha söylemek gerekiyor bence bunu. Hani sıkıcı olmak pahasına ee, anlayamadığım şey şu. Yani Özbek 12 Eylül'e kadar eğer bu anayasa evet çıkacak olursa Ülkenin bölüneceğini, yargının tamamen iktidarın eline geçeceğini, ülkeye faşizm geleceğini düzden söylüyordu neredeyse. Doğrudan Özbek değil ama birlikte olduğu insanlar Özbek'te buna benzer sözler söyleyerek destekliyordu. Makam önemli bir şey bu tip konuşmalarda. 13 Eylül günü sadece ve sadece biraz daha gerideyiz. Yani geride değiliz bana kalırsa, ilerideyiz ama bu tartışma konusu değil. Bütün o sözlerin üzerine sadece biraz geride isek... Ya daha önce yalan söylüyordu ya şimdi yalan söylüyor gibi bir şey çıkıyor. Aynı şey başka aslında üst düzey yargıçlar için de geçerli. İlerleyen dakikalarda bakarız onlara da ama... Yani önemli Yargıtay değil. Yargıtay da Başkanı da evet. Yargıtay Başkanı Gerçeker evet. Mesela şey dedi. Yalçınkaya. Pardon Yalçınkaya. Gerçek yer. Yargıtay Cumhur Cumhuriyet Başsavcısı. Bir tam düzgün şey tamam. diyelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya. Dedi ki kendisi... E bu da dünkü açıklamalardan biri. Yargının bağımsızlığının elden gitmemesini sağlayacağız falan gibi bir şey. Eğer Yargıçlar sağlarayım... olarak diyor hukuk devletini anayasa değişse dahi yasalar değişse dahi koruma azmindeyiz diyor. Yani bir dar... ne demek yasalar bu? üstü bir koruma yok mesela benim okuduğumdaysa şey diyordu yani evet durum daha kötü oldu ama yargıçlar yine de bağımsızlığını koruyacak diyordu. Eğer koruyabiliyorlarsa neden bahsediyoruz? Yok eğer koruyamıyorlarsa o zaman neden bahsediyoruz? Yani bir yerde birileri hakikaten galiba yalan söyledi. Bunun başka türlü bir açıklaması yok. Ya da şu anda yalan söylüyorlar. Garip durumlar. Evet. Bunları da anlamlandırmak 58'de gerekiyor. 58'de yet, ona yetmedi diye vermişler gazetelerde Kaya'nın bu açıklamasını. Yani bir, bir Kaya ve Kadir Özbek'in durumları var. Bir de İzmir'de mesela Sezen Aksu tabelasını söktüler diye bir haber var. NTV, MSNBC'den okuyacağımız. O, onlar da pek memnun kalmamışlar. İzmir'de Sezen Aksu'nun çocukluğunun geçtiği sokak. 15 yıldır Sezen Aksu. Sokağı. Sokağı. Ve üstüne üstlük e, diğer sokak tabelalarından farklı bir tabela taktırmış. Mahalle sakinleri yani standart belediye tabelası değil e, üzerinde sol anahtarı notalar falan olan böyle daha el yazımısı bir yazıyla Sezenak Sokağı. Güzel ya da çirkin bulmak ayrı bir konu ama e, belli ki özenilmiş, hevesle asılmış onu demeye çalışıyorum. Evet fakat... E, İzmir'in Çankaya Mahallesi'nin 145 numaralı sokağı. Evet 145 numaralı sokakta. Ee, mahalleliler değiştirmişler ismi. Yani gerek Kürt açılımı gerekse referandum konusundaki açıklamaları sokak sakinlerini rahatsız etmiş. Bence zaten sıkıntı tam şurada. Sezen Aksu ile aynı fikirde olmak zorunda değil. 145 nolu sokak sakinleri ve Sezen Aksu onlarla aynı fikirde olmak zorunda değil. Ama e, totaliterizme doğru giden o ince vıt diye jet yolunda e, ilerlemek çok kolay. Mesela işte mahalle sakininin biri. Diyor ki, e, ka, Kürt açılımı bilmeden Sezen Aksu açılımın yanında olduğunu söyledi. Karşı tutum sergileyenleri lekeledi, ardından referandum içinde evet demesi bardağa taşırdı. E, bir tutum takınıyor olmak, karşı tutumdakileri lekelemek anlamına geliyor öncelikle. E, hele hele ki aynı fikirde olmadan ikinci bir adım dağıttığınızda artık bardak taşıyor. Benzer ne? fikirlere sahip olmalıyız biliyorsunuz sayın Türkiye vatandaşları. İstediğimiz levhanın kaldırılması demişler. İsmini ve... istemiyoruz. İzmirli istemiyor Sezen Aksu'yu. Yönlendirme yapması yanlış. Hangi yönlendirme mesela? Referandumda bir de bu baskı var ya ikisi de iğrençti. Hani açıklamalısın ve açıklamamalısın baskısı. Yani e, niye yönlendirme yapamasın ki? Politik bir kişilik olmamak zorunda mı Sezen Aksu? Çünkü madem ki şarkı söyleyerek para kazanıyor ya da şarkı sözü yazarak bu durumda ee, otursun köşesinde politik bir tavrı olmasın diye beklenti garip değil mi falan neyse sanatçı evet. kimliğini yanlış kullandı diyor Türkan Say Saylan'a saygısızlık yaptı ki ben görmedim o kısmı bilmiyorum. Evet, Kürt açılımına destek verdiği için Sezen Aksu'ya kızgınım hiç benimsemedi Türkan Saylan'ın sokaktan adının kaldırılmasını istiyorum İzmirlilerle beraber olabilirdi ama olmadı Mesela demiş. İzmir'de evet oyu vermiş olan e, %30'un üzerinde insan var onlar İzmirli değiller büyük ihtimalle göçmenler belki de öyledir bilmiyorum iki, evet. <gülüyor> Yani e, şey sokakta imzalar toplanmış. isim değişikliği talebi Büyükşehir ve Konak belediyelerine gönderilmiş. Ama Fakat vigilante vatandaşlar tabii ki sonucu Bekleyememişler ve kimliği bilinmeyen kişiler Sezen Aksu tabelasını Söküvermiş. sökmüş, sökü vermişler. Bravo onlara. Yani Talat Paşa bulvarlarından Duruyorlar Talatpaşa bulvarları Ergene Koncadeleri de duruyorlar ee, üstüne üstlük daha işte Muğla'lı kışlası evren lisesi falan filan Kenan Evren'den bahsediyorum hepsi anlı duruyorlar ama İzmirliler e, İzmirliler tırnak içinde tabi bu İzmirli olmakla İzmir'de yaşamakla falan alakası, yok. alakası yok orada ama bir grup bir... E, ulusalcı desek herhalde garip olmaz belki Kemalist daha da e, en azından jargonla uygun olur hatta bu şekliyle İnsanın yaptığı işler diye bakmak gerekiyor. Biz de onlara ithafen bir şarkı çalalım mı artık? Ee, evet. Sezen Aksu'dan ikili deliliği seçtik. Ee, lakin şöyle başlıyor sözleri. Artık hayatımdan çıksan diyorum bu ikili delilik sona erse. İkimiz için de en hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi. Bu yok ediciliği anlayabilmeyi bir bilsen ne kadar yürekten istiyorum demiş Sezen Aksu. Hatta desin. Tık hayatından çıksan diyorum bu ikili elilik sona erse ikimiz içinden hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi bu yok ediciliği anlayabilmiyip bir bir sen ne kadar yürekten istiyorum lütfen. Kışmayalım ne olursun, lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde kaçma çıkma konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun, daha fazla tükenmeye takatim yok. Açık gazete. Evet Açık Gazete devam ediyor. Açık Radyo'da 94.9 ve biz de referandumun değerlendirmesiyle ilgili medyadaki yorum ve haberleri de gözden geçirmeye devam ediyoruz. Kaldığımız yer şeydi değil mi? Özellikle bu tepkiler meselesi vardı. Yani Twitter'da da Twitter grubunda da şey demişler Sezen Aksu sokağının kendisinin oturduğu sokağın. Adının değiştirilmesi üzerine e, sokağın adını da Kenan Evren koysunlar e, demiş birisi. Destekleyen Twitter'cılar da vardır. Ne de oldu güzel oldu tabelanın sökülmesi diye. E, bu tip şeyler söyleyenler de evet. en nihayet tam da demeye çalıştığımız aslında özünde bu. Yani bir şeyleri yapıyor, ediyor, eğliyor olmakla söylüyor olmak arasında hem farklar olduğunu görmek hem de eylemlerin sonuçları olduğunu bir şeyler ifade ettiğini algılayabilmek. Gerekiyor körleşmeden. E, buna benzer başka e, şeyse aslında e, dünya basketbol şampiyonası sırasında. Yaşandı. Evet yani Türkiye e, tarihinde ilk defa olarak dünya basketbol şampiyonası finaline geldi, kaldı. Bütün maçlarını da e, finale kadar kazandı. Başarılı bir çok başarılı bir e, oyun oynadı. Hatta New York Times'da filan da yorumlar çıkmıştı. Yani Türkiye'nin bu başarısı üzerine arkasından da işte finalde yenildi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika'da ilk defa 16 yıldan beri ilk defa dünya şampiyonu oldu. Fakat orada madalya töreni sırasında bir grup başbakanı ıslıklamış ve yuhalamış. Bu da değişik bir neden dolayı tepki gösteriyorlar. Zaten sıkıntı şurada. Yani başbakanlar protesto edilmezler mi? Hayır edilirler. Ee, pek çok başbakan protestosunda desteklemek gerekir. Ama neyin protesto ediliyor olduğunu doğrudan şahsın değil herhalde bir eyleminin protesto ediliyor olması gerekir. Varlığını protesto ediyor olmak bir başka garip hal çünkü... Cumhurbaşkanlığında tabii ki de oradaydı. Evet. Yani İkisini büyük ihtimalle şey, şeyle çok alakası yok. Yani... E, ne o anda olan bitenle bir alakası var ne de aslında e, bugünlerde olan bitenle bir alakası var. Aslında Erdoğan ve Gül olmasıyla alakası var. Bu protestoların diye bakmak mümkün. Ama e, bunun neye yaradığı ya da neye tekabül ettiğini görebilmek çok zor. Aslında YouTube konserinde de işte buna benzer bir egemen bağış protestosu gerçekleşti. E, u da işte Bono'nun da Başbakan Erdoğan'la görüşmesine de bir protesto geldi galiba. Evet. Ya bütün bunlar anlaşılabilir anlaşılması ile ilgili hani bir sıkıntı yok yani neyin protesto ediliyor olduğuna dair hiçbir şey söylemeden bir nefret objesi halinde konuşuyor olmak pek politik bir tavır takılmak anlamına gelir mi ona bakmak gerekiyor ya da bundan sonra artık YouTube konseri katılımcıları ve basketbol şampiyonası izleyicileridir diyeceksek bir başka hikaye Çünkü olabilir hani yüzde 40'ı, soldur bu hayır verenlerin diyen gazeteler de var. Bu perspektifle belki orası soldur falan diye de bakılması mümkün ama bir diğer ikinci boyutuysa bu işin gerçekten her yanıyla şirazeden çıkıyor olması. Çünkü yani basketçiler de bir tepki göstermişler. İdait Türkoğlu takım kaptanı galiba. Çünkü orada uluslararası bir olay yaşanıyor ve sözde tepki bizi derinden yaraladı demiş. Başbakanımızdan özür diledim demiş. Ender Aslan da ülkenin iki büyük liderine yapılan hareketi lanetliyorum demiş. Gül ve Erdoğan zaferin mimarlarından biridir demiş. Ömer Onan da böyle konuşmalar olmuş yani. Bu başarımızda ülke liderlerinin büyük katkısını unutanlar var filan diye bir tepki olmuş. Ee, bir boyutu daha var. Aslında olayın o da e, ardından başbakanlığın korumalarının yaptıkları. E, başbakanın salondan çıkışına kadar protestolar devam etmiş. Ardından korumalar e, işte özel güvenlikçileri ittirip e, türbünlere dalmışlar ve daha yoğun yuh gelen tarafa girişmişler Türkçesi. Gözaltılar var vesaire. Bu da e, evet. diğer tarafı ama bu diğer tarafla o taraf birbirinden ayırmak gerçekten mümkün mü? Orasını hiç bilmiyorum. Orası başka boyut benim açımdan. Çünkü e, böyle bir garip saldırılar ve saldırılarla birbirine ders verme, birbirine adam etme tırnak içi halinin sürekli ve sürekli işe yarayacağına dair garip bir inanç var. O da e, işin tatsız tarafı. Eyleme şekline geldiği zaman yuh ya da yumruktan öte bir şey söyleyebiliyor olmak gerekiyor. Çünkü söyleyemediğinizde zaten o anlamı zaman şiddet, kalmıyor. O zaman sadece şiddeti yapıyorsunuz. Işte sokağın tabelasını da söküyorsunuz. Demo yani mesela sokak adlarının değiştirilebilmesi mahalle sakinlerinin işte demokrasiye bağlı kalan ülkelerin en tipik özelliklerinden biri değil midir? Sokak, mahallede seçmenlerin de iradesinin olması. Binaların bile de, yapısının bile mimari olarak bile değerlendirilmesinde söz hakkı olması, yapılamaması filam belli bir katın üzerine çıkılmasından bahsederek şimdi onu peki başvuruları başvuruda da bulunabiliriz. Böyle bir hakkım var tabii. Hı hı. Saçma. Ben bence çok saçma bir şey Sezen Aksu'nun adının çıkarılması için başvurulması. Bu biraz bulunma. şeyle de alakalı tabii herhalde. Yani e, memlekette sokak isimleri dediğimiz şeyin bir iktidar alanı olması ve 10 senede bir bu sebeple isminin evet. öyle ya da böyle Aynı. değişiyor olması. Doğru. Tamam artık bunun iktidarı bitti, yenisini koyacağız diye evet. düşünmüş olabilir mi? Tamam. Bu saçmalık içinde gene de saçma geliyor bana. Ama Tabii. demokratik bir şeydir, başvurursun ve sonuçta da değiştirilebilir. Ama ondan sonra da bir takım vicilantelerin, militanların çıkıp adaleti, kendi kafalarındaki adaleti ele alıp Sökmeni dört iheri oluyor işte o zaman bir kendisini mahallenin de polisi ahlak bekçisi siyaset bekçisi filan hissediyorsun burada da benzer bir durum var neyse yani bunlar geçecek herhalde. Ee, biz gelelim şimdi referandumla ilgili olarak suç duyurularının dört bir taraftan başlaması hadisesine yani 1980'deki askeri Gene ha sen daha önce bir şey söyleyecektin. Evet onu ben atladım. Ee, aslında demin uluslararası basından haberler e, okuyorduk ve yani sürekli olarak tarafları görmeye çalışmak ve ne olup bittiğini takip etmeye çalışmak gibi de bir derdimiz olduğundan birazcık daha devam etmek gerekiyor. Çünkü e, demin okuduğumuz yorumların e, tam aksini söyleyen yorumlar olduğunu Cumhuriyet Gazetesi'nde öğrenmek mümkün. Mesela dış basın yorumları bölünmüş Türkiye. Demiş. Yani, yani bölünmüş Türkiye'nin dış basının, yani dünya basının da Türkiye'nin referandum sonucunda bölünmüşlük sonucunu verdiğini söylüyor. Evet, yani Cumhuriyet Gazetesi dış basından e, bunu görmüş ve e, dış basında ortak yorum, kutuplaşma artacak demiş. E, ardından o ortak yorumlara bakabilmekte mümkün e, Cumhuriyet'in haberinde. Ee, bu ortaklaşmayı görebilmek ne yazık ki haberin içinde mümkün değil ama haberin yeri küçük olduğu için büyük ihtimalle e, tam olarak perspektif veremediğini, Cumhuriyet'in düşünmek daha akla yatkın. Büyük ihtimalle daha uzun bir haber olsaydı bu kutuplaşma artacak yorumunu dış basının ortaklaştığı görebilmek mümkün olacaktı haberde. Ee, yani biraz zorlanmış bazı şeyler var. Mesela Yediyot Ahronot'un ki e, gerçekten İsrail'in en saygın gazetesi falan diyebilmenin epey dışında kalabileceğimiz bir gazete. E, Bulvar gazetesi falan diyebiliriz e, Yediyot Ahronot için İsrail'de. E, haberinde Türkiye'deki Yahudilerin AKP'nin laikliği ortadan kaldıracağından endişe ettiği vurgulanmış. E, yani bir satır çekmek üstüne üstlük Türkiye Yahudileri üzerinden ki Türkiye'de hiç böyle bir şey açıkladıklarını ben hatırlamıyorum. E, i̇lginç olmuş. Bence mesela Yediyot Ahronot'un bu haberi tek başına haber olabilir. Çünkü Türkiye'deki Yahudiler böyle bir şey şu ana kadar Türkiye'de söylemediler. Yediyot Ahronot'a söyledilerse bu başka bir haber. Mesela benim için ama neyse. Mesela Independent Avrupa tipi bir demokrasiye doğru adım atıldı demiş. Bu bölünmüşlüğü algılayamayan gazetelerden solda yer aldığı için olabilir. Olabilir ama bölünmüşlük baş, genel başlığı altında o zaman ne alakası var? Independent'ın bu sözünün hiçbir haberin başlığıyla bağlantısı yok. Ama bu şeyle alakalı işte e, objektif gazetecilik diye bir şey var ya her tarafı görebilmek. Her tarafı görüyoruz. Independent de böyle söylemiş. Önemli bir gazete olduğu için koymak lazım diye düşünmüş herhalde Cumhuriyet. Yani Peki çünkü, BBC ne demiş? E, BBC Cumhuriyet'teki BBC çünkü sonuçta koca haberlerden tırnaklar alıyoruz. E, Cumhuriyet'teki BBC paketin içinde birçok olumlu madde yanında demokrasi karşıtı amaçlar için kullanılabilecek unsurlar olduğuna dair şikayetler olduğunu aktarmış. ''İktidarın dini gündemi olduğu şüphesini yüksek olduğu batı kentlerinde hayır oyu çıktı.'' demiş. E, BBC'nin galiba bir yorumu yok. Aktarıyor. Haret bir diğer e, İsrail gazetesi ki çok çok daha saygın ve e, çok daha solda olduğunu söylemek rahatlıkla mümkün. Yediyot Ahronot'tan. E, Cumhuriyetin haberine göre şöyle demiş. ''İsrail'de sevilmese bile sürekli kazanan liderin Türkiye'yi bir İslam devletle dönüştüreceği korkuları temelsiz.'' demiş. Falan e, New York Times var bir de son iki gazete kaldı var bütün haberi okumuş evet. olalım bu kadar ilerledikten sonra. New York Times Erdoğan'ın Müslüman ülkeleri hedef falan bir dış politika izlemek için daha fazla cesaret alacağı gibi aslında e, uluslararası alanla ilgili dış politikada ne gibi adımlar atılır? Evet. Bunun da Şeyine böyle girmiş. ilgisi yok. yok. Washington Post e, haberinde halkın yarısının paket içindeki tek bir maddeyi dahi bilmediğine dikkat çekmiş. Washington Post neresinden bu dikkat çıkartmış bilmiyorum. Çünkü böyle bir araştırma yapıldı mı? Maddeleri yarısı bilmiyor halkın. Hayır, yapılmadı. Yani neyse demek ki öyle. Bunu öne çıkartmış Cumhuriyet Washington Post'tan. Ee, ah, son olarak Los Angeles Times'ı verelim. Bir o ok kalmış çünkü Cumhuriyet'in haberinde. Hayır diyen Avrupa'yı Ege ile evetin yoğunlaştığı bölgelerin bölünmüşlük tablosu meydana getirdiğine dikkat çekmiş. Tamam. Bulduk. Los Angeles Times'mış. Ee, evet ve hayır ee, o bölünmüşlükten kastı coğrafi bölünmüşlük zannediyorum. Evet. Haberin bütününde ben öyle hatırlıyorum. Çünkü e, bu zaten Türkiye'de tartışılan bir şey ama politik bir bölünmüşlük olarak da algılamak herhalde bunun mümkün. Evet şimdi gelelim buradan... Buradan nereye gidilir? <gülüyor> referandumun faydalarına. Gelelim referandumun faydalarına diye bir sürü manşetle vermiş. 12 Eylül mağdurları geçici 15. maddenin yürürlükten kaldırılmasının ardından... ...Kenan Evren başta olmak üzere tüm darbecilerin yargılanması için suç duyurusu yapmış. Bu dün de verdiğimiz haberler arasındaydı. Yani birçok grup ve birey bağımsız Hı -hı. olarak... Da gidiyorlardı. Anayasa referandumu %58'de kabul edildi. Ve 12 Eylül mağdurları aralarında ülkücüler var. Dini eğilimleri daha yüksek olan insanlar var. Ve hukukçular var, siyasetçiler var, entelektüeller var. İlk suç duyurusu İstanbul'dan gelmiş. Osman Can, Ufuk Uras ve Sacit Kayasu gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 80 kişi... ...Kenan Evren hakkında kamu davası açılması için savcılığa başvurmuş durumda. Hak ve Özgürlükler Partisi de Diyarbakır'ın cezaevindeki insanlık dışı işkencelerin hesabının sorulabilmesi için... ...Evren ve diğer askeri yetkililer hakkında suç duyurusu yapmış. Aslında e, bu ilk bahsettiğim... E... İşte yetmez ama evetin yaptığı sabah 9'da gideceğiz ilk iş oradayız eğer evet çıkarsa diyen 2000 yaptığı eylem diye diğer eylemlerin yanında aslında çok daha geniş bir skaladan bahsetmek de İnsan mümkün. İnsan Hakları Derneği var mazlum der var yetmez ama evet platformu biraz önce söylediğin senin de Ankara adliyesine de dilekçe vermiş durumdalar. Pek çok ilde ayrıca Bursa'da, İzmir'de, başka illerde de böyle dilekçeler verildi savcılıklara. Biri de İzmir'de yapılmış. Bazı savcılıklar kabul ettiler dilekçeleri, bazıları kabul etmediler. Sonuç olarak ne olacağı hala belli değil. İddianame hazırlanacak mı, resmi gazetede yayınlanması bekleniyor falan bunların hepsi tartışma konusu. Ancak tartışlamayacak olan bir şey var. Evet. Evren ve cuntacıların suçlu olduğu yırtıp yırtmayacağına dair bir tartışma yapıyoruz artık. Ve bu yırtıp yırtmama durumun ise ne kadar sıkı bastırabildiğimizle ilgili olacak. Çünkü adalet dediğimiz şey aslında halktan çok bağımsız bir şey değil. Her ne kadar hani e, uzun e, garip tartışmalar yaptığımız için son aylarda adaletin ve hukukun ne olduğuna dair bir başka türlü algılamamız mümkün olsa da e, aslında insanların adil bulduğu şeyin işleyebilmesini, hareket edebilmesini, olabilmesini sağlayan şey. Evet, bunun örneklerini özellikle e, Latin Amerika ülkelerinde, Şili'de, Arjantin'de, Bezilya'da. Brezilya'da çok e, sık gördük ve adalet 80 küsur yaşındaki junta liderlerine de vurdu ve hapse atıldı onlar. C yargılandılar ve cezalandırıldılar. Açıkçası şahsen e, evrenin başına ne geleceği hiç umrumda değil. E, yani hiç çok abartılı oldu ama umrumda değil diyebilirim galiba. Yani e, hapsemi atarlar. Ee, evde mi tutarlar mahkemelerde sürünürken e, yaşı gereği vefat mı, vefat mı eder ne olur bilmiyorum ama bunların hiçbirisi önemli değil önemli bilmiyorum, olan başka bir olasılık daha var intihar, i̇ntihar etmesi intihar ama bu konuda etmesi. herhalde Onu devlet söyledi. gerekli güvenliği almış ve e, beylik tabancasını almıştır herhalde evrenin yani intihar edeceğini açıklayan biriyle ilgili e, önlemler almak yine sosyal devlet olmanın gereği. Böyle bir şey çıkarsa bizi dokunma, dokunulmazlığımızı kaldırırlarsa intihar ederim demiş idi kendisi. Şu anda Onu bence uzatmak. İçişleri Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğudur. Eğer çünkü intihar edecek olursa hakikaten göz göre göre böyle bir olay gerçekleşmiş olur. Ama önemli olan evren değil. Önemli olan tam da bu darbecilerle, darbeci zihniyetle insanların, vatandaşların, bizlerin yüzleşebiliyor olması. Çünkü bu yüzleşme bundan sonra geleceklerin 27 kere düşünmesine yol açacak olan bir şey. Çünkü bu yüzleşmenin anlamı bir daha geri dönüşü olmadan darbeler olduğunda insanların evlerine kapanıp ne olacağını camdan seyretmeyeceği anlamına geliyor. Bunları biraz daha böyle görmek lazım. Bir yandan da bence işin daha iyi ve de hani gerçekten demokratikleşmeye doğru gidilen bir adım atıldığını gösteren tarafı sadece aslında evet diyen grupların dün mahkemelere gitmemiş olması. Hayır diyen gruplar da mahkemelerdeydiler dün ki bu da çok önemli. Bu da önemli. çok önemli ve iyi bir şey. Çünkü evet ya da hayır demiş olsa da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes 12 Eylül Cuntası ve Junta sonrası olanlardan mağdur ve bu olan bir hepimizin hesap soruyu olması lazım. Evet demiş olsak da hayır demiş olsak da tabii şu parantez içinde eğer hayır sonucu çıkmış olsaydı hiçbirimiz adliyelerde olmayacaktık. Geçici 15. madde hala Türkiye'de şu anda geçerli olacaktı ve hiç Evrenin yargılanıp yargılanmayacağından, savcının kabul edip etmeyeceğinden, bundan sonra ne olacağından falan konuşuyor da olmayacaktık. Bu gerçeği de fark etmek gerekiyor. Bu gerçeğin yanında bu hakkın kullanılıyor olmasının gerçekten önemli olduğunu da söylemek gerekiyor. Çünkü hayır dedik biz demek ki o zaman hiç bu işlere bulaşmayalım da diyebilirlerdi. Bunu demek yerine vatandaşlık görevlerini, demokratik haklarını kullanıyor olmaları bence önemli. Evet boykot e, kesim içinde tamamen aynı şey evet, söz konusu elbette. Yani ben e, boykot kararının kendi payıma doğru bir karar olmadığı düşüncesindeydim. Başarılı olup olmadığı tamamen tartışmadan ari tutulacak bir mesele. Başarılı oldu boykot kararı fakat bence doğruluğu tartışılabilir bir şey. Buna rağmen e, boykot edenlerin de şimdi müracaat etmeleri ve suç duyurusu e, yapmaları çok iyi. Yani şeyi de araştırırlar herhalde General Tahsin Şahin Kaya'nın o zaman e, dünyanın, Amerika'nın ve dünyanın en tanınmış dergilerinden birinin de e, içinde dünyanın en zengin generali olduğuna dair yolsuzluk iddiası Lockheed e, gibi savaş uçaklarıyla ilgili bir büyük skandalinde bu şekilde ortaya çıkmasına da imkan verebilir o da hı hı. E, 12 Eylül'ün sorumlu generallerinden biriydi. Yani bir yandan insanlar işkence e, ve idam sehpalarında mahvedilirken bir yandan da böyle yolsuzluklar e, var şey veriliyordu, yapılıyordu. E bunların hepsinin hesabının sorulması, imkanının şimdi önümüze gelmesi e, çok e, iyi bir şey değil mi sence? Onun içinde. Ciddi bir şekilde. E, yani Diyarbakır cezaevindeki olaylar herhalde dünyanın en gerçek cehennemini e, yaşatan e, yerlerden biriydi Diyarbakır şeyi. Yani darbe yapmak, işkence etmek, kasten adam öldürmek vesaire vesaire. Yani e, yani beşi bir yerde diye. E, nitelendiriliyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya biraz önce adını andı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun. Bu beşi bir yerde buydu. Üçü bir yerde yargılanabilir diye bir yorum var. Orgeneral Kenan Evren darbenin ardından devlet başkanı unvanını alıyor bir süre e, 7. Cumhurbaşkanı oluyor işte 82 Anayasası'nın halk oyuna sunulup yürürlüğe girmesiyle bir süre Marmaris'teki yazdığında yaşıyor. Hala İzmir Balçova'daki askeri birlik içinde bulunan lojmanda hayatını sürdürüyor. Orgeneral Nurettin Ersin 3 Ekim 2005'te ölmüş. Oramiral Nejat Tümer 6 Aralık 1983'te emekli olmuş. Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliğinde de görevde bulunmuş. 80 ile 89 arasında Ş Tahsin Şahinkaya Milli Güvenlik Konseyi üyeliği görevinde yürütmüş. Darbenin ardından 83'te emekli olmuş. Sedat Celasun da 6 Aralık 1983 tarihinde kendi isteğiyle emekli olmuş durumda. Böyle bir durumdan bahsediyoruz yani tasarlayarak adam öldürmek darbe yapmak anayasayı değiştirmek hükümeti yıkmak sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek kasten yaralamak işkence yapmak eziyet etmek hürriyetten yoksun bırakmak ve cinsel saldırıda bulunmak gibi suçlar var. Tabi Diyarbakır cezaevinin de hesabının verilmesi isteniyor. Her kesimden toplum şimdi hesaplaşma vakti şimdi hesap vakti geldi diyor Gazete, diyorlar bu başvuranlar bu da ilginç bir şey iyi bir şey yani yani 12 referandum öncesiyle aynı durumda olmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz sen ne dersin? Bu çok açık yani ne evet diyenler ne hayır diyenler ne boykot edenler açısından aynı yerde değiliz. Tam da zaten beklenilen ya da istenilen ilk adım diyebileceğimiz ilk etki diyebileceğimiz şey bu bundan sonra ne olup biteceği hakikaten yine altını koca koca çizmek lazım insanların neleri talep edeceği ne kadar büyük bir direnç ve güçle talep edeceği ile alakalı yoksa AKP hükümetinden iyilikler demokrasi ve gök kuşakları saçmasını bekleyecek olursak mevzu epey bir komik hal alır. Diye de hatırlatmakta fayda var yani zaman aslında evet diyenler açısından rehavete kapılma değil tam aksine daha büyük bir muhalefet örme zamanı hayır diyenler açısından ise yeni gelen haklarını yeni edindikleri kazandıkları haklarını sonuna kadar kullanma ve aslında bu muhalefetin parçası olma zamanı diye düşünüyorum. Evet son olarak bir de şeyi de söyleyelim ve bitirelim herhalde. Yani bir birinci saati bitirelim. Çok yoğun bir gündemimiz olduğu da aşikar. E, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamaması ile ilgili bir açıklaması var galiba. Ya, var evet. Yani hani çok üstünde durulası bir haber değil artık bütün olan bir sonra herhalde. Ama e, mevzu kendi içinde uzayıp duruyor açıklamalar yüzünden e, maalesef. Yoksa hakikaten heveslendiğimiz haberler arasında değil. E, Kemal Kılıçdaroğlu dün e, kimsenin ona haber vermedi söylediğine bunun üzerine mahallesinin muhtarı çıktı olur mu ben iki kez aradım böyle böyle oldu dedim e, biz bakarız hallettik dediler bana e, demiş bu açıklamada sorulmuş Kılıçdaroğlu yok efendim bunlar yalan beni muhtar da aramadı demiş e, İstanbul İl Başkanlığı CHP'nin muhtarın e, AKP'li bir belediye meclis üyesinin akrabası olduğunu iddia etmiş böyle devam eden uzak durulası tartışmalar diyebiliriz evet, Cumhuriyet Hava Yani ısrar etmesek ve özür, ilk gün özür dilemişti zaten benim hatam başka kimseye de de zaten kimin hatası gerek. olabilir ki yani olsa olsa çünkü olmuş olabilecek en kötü şey olabilir. hükümetin büyük bir hinlik yaparak şunu yapmış olması olabilir Aa, haydi bakalım Kılıçdaroğlu'nun gidelim nasıl adresinde oturmuyor adresinde oturmadığını tespit ettirelim Böylece yeni adres kaydettirmedikçe oy kullanmasın demiş olabilirler. Ee, bunun dışında yapabilecekleri bir şey var mı bilmiyorum. Olsa herhalde bunu da CHP'nin dile getiriyor olacağını düşünmek mümkün. Yani garip bir hal. Bence daha fazla uzatmamak gereken tartışmalardan birisi de bu. Yani Kılıçdaroğlu'nun oy verip vermemesi üzerinden e, siyasete ne kadar hazır olduğuna dair çeşitli hissiyatlar çıkartan bin bir tane yazı ve yorum görmek mümkün. Ama asıl olarak... E, oy vermiş ya da ol, vermemiş olması değil ne diyor olduğu ve dedikleri üzerinden eleştirmemiz daha sağlıklı olurmuş gibi geliyor bana. Evet ben de tamamen bu yani aklı, aklı selimi hı hı. elden bırakmadan devam etmekte çok yarar var. Evren için suç duyurusu yağıyor haberi yalnız Hürriyet gazetesinde de birinci sayfadan evrenin oy kullanırken verilmiş artık bir hayli de yaşlanmış olduğu görülen bin bir türlü gazeteci ve televizyon mikrofonuyla kamerasıyla çevrilmiş bir şekilde fakat evren için suç duyurusu yağıyor. haberini şurada Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında fotoğraflı olarak görmek zaten durumun değiştiğinin de bence en iyi ifadesidir. Evet. Yani, Sadece bu sebeple bile referandumun bu sonucunun olumlu olduğunu söylemek mümkün. A Aksi takdirde böyle bir haber olmayacaktı. Evren için suç duyurusu ya Bu haberin haberi olabiliyor olmayacak. olmasının, hakkımızı gidip arayabiliyor olmamızın sebebi aslında referandumda evet sonucu çıkmış olması. Eğer çünkü böyle bir sonuç olmasaydı dediğin gibi herhalde... E Suç duyurusu yağıyor değil, suç duyurusu yapılabilmesi düşünülüyor gibi bir haber dahi olamazdı. Çünkü evet. mümkün değildi bu. Bu kadar basit. Bence. Tarihsel günler yaşıyoruz. Aslında tadını çıkarmak lazım belli noktaların ve ee, Evet hiç öyle bölünmüşlüklerle wishful thinking deyip yani işte hüsnü kuruntularla, hüsnü zanlılarla hareket etmeyip işte önemli değişiklikler oluyor bastırıp devamının da daha geniş demokratik bir anayasa işte başkanlık sistemine karşı durmak ve bunun sen de dediğin gibi genişleyen özgürlük ve hakların talebini genişleterek ve bundan sonra da özellikle hükümetin çevre konusundaki son derece korkunç şeylerini Karşımıza alıp 3. köprüden HES'lere varan ve küresel iklim değişikliğine de yönelik şeylere hız vermek lazım. Hükümeti de hakları genişletmeye. Senin de bugün bir iki defa ifade ettiğin gibi bizim elimizde olan bir şey bu halkların talebi. Demokrasi zaten böyle bir şey. Keyfini çıkaralım. Açık Gazete Miktat Kadıoğlu'yla havadan sudan Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydınlar. Evet, geçmiş bayramınızı da kutlayalım ve bu sonbahara tam girdik mi? Kış faslı ne zaman başlayacak? Gayri resmi hava durumu nasıl olacak? Onları sizden rica edelim. Sonbahara girdik mi? Hmm, i̇yi bir soru. Sabahları girdik gibi. Sabah akşam 13 serin. kışı hatırlatan bir hava var sabah ve akşam saatlerinde. Ama resmen sonbahara bir ay sonra giriyoruz. Evet. Bir aydan da fazla var. Ee, bu, bu günler çok kuvvetli yağış gözükmüyor. Hafif aralıklı bir yağış geçişleri var. O yüzden de bütün modellerde bir şey var. Farklılıklar var. Kimisi bugün yarın yağacak hatta 17'sinde yağacak diyor. Hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bakarsanız e, şimdi ...onun web sayfasına bakıyorum... ...internetten... E, ...cumaya kadar hep yağışı veriyor İstanbul'a... ...ama... ...yani geneldeki şey... E, ...durum... ...saatçı yarın öğleye kadar bir hafif yağış var... E, ...bir de haftaya salı günü yağış gözüküyor... ...diğer günler İstanbul parçalı... ...az bulutlu olacak... ...hava sıçakları bu sabah 19 oldu... ...öğden sonra 25 olacak... Yarı sabah 20, öğleden sonra 24, ee, perşembe sabahı yine 20, öğleden sonra 26, cuma 20 sabahtan öğleden sonra 26, cumartesi sabah yine 20, öğleden sonra 2 civarında 27, pazar günü yine aynı, sabah 20, öğleden sonra 27, pazartesi 19, öğleden sonra 26, ee, haftaya salı günü ise ee, sabah 18-25 gibi bir şey var. Yani evet. sıcaklıkları 27 derece gündüz 24-27 arasında. Sabahta 19-20 derece arasında değişiyor. Evet büyük bir fark var aslında sabahlarla akşamlar arasında. Ama peki Hı. ben bir de şeyi sormak istiyorum bu saydığınız bir haftalık tahmindeki rakamlar sıcaklık rakamları dereceler şey midir mevsim normalleriyle uyuşuyor mu? Denizler soruyu sordunuz. Hmm, şimdi bugün mevsim normallerinin altında gözüküyor da 19'undan itibaren 27'yi bulduğu günlerde mevsim normallerinin 1-2 derece üzerine çıkıyor. Şimdi 1-2 derece altında. 24-25'te 1-2 derece altında oluyor. 27'de de 1-2 derece yukarıda yani. 25 derece civarında olması gerekiyor mevsim normalleri. Yani bir iki derece altında, bir iki derece üstünde şeklinde salınma salınıyor. Ee, haftaya en önemli belki de şey, hava olayı, pazar günden itibaren rüzgar kuvvetleniyor Poyraz'dan. Özellikle hmm. haftaya salı çok rüzgarlı bir gün gözüküyor. Haftaya, pazar günü öğleden sonra, pazartesi, özellikle de salı günü çok kuvvetli bir rüzgar var İstanbul'da. Üşütücü yani. Belki de ceketleri giyeceğiz. Ben hala kısa kol gömlekle dolaşıyorum. Evet pek çok insanda öyle yapıyor ama e, galiba uzun kollu gömleğe de geç geçilecek önümüzdeki yani 20 e, e, Eylül pazartesi ve 21 Eylül salıdan itibaren olabilir diyorsunuz. Evet yani bence hafta ceket giyeceğiz. Hatta pazar günü dışarı çıkarsak yine ceket gibi. Vallahi taşımak zor ceket ama artık giyeceğiz baş çaresi evet. yok. Genellikle biz biliyorsunuz hasta olup ondan sonra ceket giyiyoruz. <gülüyor> ...ya da üstümüze değiştirmek... ...şeyine ihtiyacı duyuyoruz. Ben ne uyarması... ...haftaya ceketinizi hazırlayın... ...hasta olmadan giyin... Biraz laf dinleyin ya. Evet, dünyanın da... E, ...gene en aslında sıcaklığının... ...artarak devam ettiği... ...Gördüm... Lanin ya e, evet. o, ...olayı başladı mı nasıl evet, gidiyor... Başladı. ...bir de Lanina, sor... Lanina net bir şekilde ortaya çıkmış durumda şu anda... Bilmiyorum bazılarımız belki de şu anda ayvaları gözlüyor. Önümüzdeki kış nasıl olacak diye ama bütün dünyanın gözü bu Pasifik okyanusunda. Lenina doğuyor tamam. Ama ne kadar kuvvetli olacak? Şu anda bütün bir soru o. Ve bütün dünyanın birçok yerinde harıl hurul millet şeye bakıyor. Lenina olursa ne olur? Şimdi Lenina'nın ve El Niño'nun ne olduğunu da kısaca bir kez daha yeni açanlar olabilir. O geleneksel deyimli hmm. ya da bizi yeni, yeni dinleyen dinlemeye başlamış olanlar da olabilir. Televizyonu yeni açan ya da telefonu <gülüyor> ya da şeyin, mikrofonunu mu neydi? Radyosuna. Radyosuna evet. Evet. Şimdi El ve Nalina diye bir şey var bu. El genellikle Noah zamanlarında ortaya çıkan bir sıcak su akıntısı. Bu Peru kıyılarında Ekvator'dan güneye doğru iniyor böyle Peru kıyılarına aşağı doğru Pasifik Pasifik Okyanusu'nun Peru kıyılarında olan bir olay. Ama bu 2 ile 7 yıl arasında çok kuvvetli oluyor bazen. Çok kuvvetli olduğu zaman bu El Nino e, o bölgede deniz suyu sıcaklıklarının çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Deniz suyu sıcaklıkları yüksek olduğu zaman o bütün o tropiklerde, o, okyanus üzerinde, Pasifik'te e, yüksek basınç merkezlerini falan kuzeye itiyor. Yüksek basınç merkezleri kuzeye itildiği zaman da jet akımlarının yeri değişiyor. Böylece jet akımlarıyla beraber bütün hava akımları dünyanın her tarafında değişikliğe uğruyor. Ee, bu normalde Peru çölken El Nino olduğu yıllarda bu çölde büyük seller olmaya başlıyor. İşte Endonezya'da kuraklık oluyor. Yani tam tersine öyle bütün hava olayları. Ee, zaten işte bu El Nino tabii şey demek. Hazreti Bebek İsa demek aslında. El İngilizce'deki du ekine karşılık geliyor. Nino çocuk demek. Yani belli başlı bir çocuk bu. İşte Noel'de ortaya çıktığı için bu Hazreti İsa'nın bebekliğinde Nil'de yüzmüş ya bir ara. Ona benzetiyorlar. Çünkü Noel zamanında bu sıcak su akıntısı normalde yukarıdan aşağı gelirken kıyılarına, balıkçı köylerine portakal ağaçlarının işte el, şey muz yaprakları falan taşıyor. Bunu da balıkçılar bir e, nasıl diyeyim kutsal bir hediye gibi görüyorlar. Hı -hı. Yani o, o sanki o portakal ağaçları veya muz yaprakları sanki şeyin yüzüşüymüş gibi hazır bir Öyle bir at veriyorlar buna. Bu tabii El Nino sıcak evreği su gösteriyor. Yani o bölgedeki suyun sıcak olduğu devrelere karşılık geliyor. Bir de bu Lanina denilen kız kardeş olayı var. E, bu Lanina da tam tersine o bölgedeki deniz suyu sıcaklıklarının, okyanustaki su sıcaklığının düşük olduğu zamanlara verilen bir at. Yani bunlar böyle birbirine ters durumlarda. Şimdi Lanina olduğu zaman şeyde Peri kıyılarında, Endonezya taraflarında büyük konvektif yağışlar oluyor. Kök görüntülü, sahne arkadaşlar. Ve diğer dünyanın çok bölgesinde şeyler oluyor. Değişik hava olmaları ortaya çıkmaya başlıyor. İşte şu anda herkes 2010-11 kışı da Lanina ne anlama gelir diye kafa yoruyor şu anda. İşte ben fazla oturup da inceleyemedim. Bugünler hep iyi tembelleştim yani. Eskisi kadar böyle merak kalmadı. <gülüyor> ne oldu bilmiyorum. Ama bir tembellik bastı. Yoksa çok merak edip eskiden bakardım şimdi. Lanina hangi yıllarda olmuştu? Türkiye şey, Eskiden hangi tarihlerde olmuştu? O tarihlerde Türkiye'de neler olmuştu diye bakmak lazım aslında. Benim bir tek hatırladığım en kuvvetli e, şey e, Lanina yıllarından bir tanesi de bu 98 90 yok 88 89 yılları. Hani bu şey zamanında neydi o? Ee, bu İstanbul'da işte yağmur bombası falan atıldığı yıllar. Yani kurak olmuştu Evet. ama böyle. bir kuraklık. Ama tabii bir yıla bakarak şey demek zor. Diye yıllara da bakmak lazım. 1997 98 diye hatırlıyorum en. Yani <gülüyor> bu neydi? Bir tane CHP'li bir belediye başkanı vardı profesör Sözen miydi? Evet, sözden. Ha, onun zamanıydı. Ben doksanları dönmüyorum Türkiye'ye. Dönmeden ben bir sene, bir sene iki sene önce de Larnya vardı. İşte o zaman İstanbul'da çok büyük bir kuraklık yaşanmıştı. Tabii ondan sonra yıllar da Larniyalar oldu abi aklıma kalan bu yani. Ben i̇şte da... ben bir de zaten konuştuğumuzda şeydi biz Radyo Kurulduktan kısa süre sonra Güneydoğu Asya'da büyük bir kuraklık gözükmüştü. O zaman El, Ni El Niño lafı edilmişti hatta sizinle de o şekilde tanışmıştık. Anladım. 97 idi hatırladım. Endonezya'da filan büyük orman yangınları oluyordu. Turba yangınları vesaire yani o şey ee, Şimdi, alttaki. Anladım. Şimdi bir e girdim. Lerna yıllarına bakıyorum. 88, 89, 95, 96, 98, 99, 2000, 2001. Bunlar Lerna yılları. Bir de 2007-2008 de. Evet. Bu ne olmuştu yani... İstanbul'da, Türkiye'de? Herkes otursun, çalışsın biraz. Evet. <gülüyor> bir <sürece gülüyor> Peki El Niño yıllarına. Eline yılları e, tabii hepsi birbirini tamam, takip etmiyor. Bazen değişiyor bu yıllar. Yani hemen 5-5 sıra gelmiyorlar. Hı hı. Arada bazı şeyler var. Mesela 91-92 Eline 92-93 de Eline Sonra 94-95. 97-98. İşte ben bunu hatırlıyorum. 97-98. Ha, 2003 2004-2005 diye gidiyor. Yani herkes... Tabii böyle bir şey de zor tabii yani. Şimdi hangi yıllarda İstanbul'da bilmem ne oldu diye bir kayıt bulmak da çok zor ama. Evet. Vallahi işte kardeş durum böyle yani. Ben 98-89'u hatırlıyorum. Diğer günlerde de aslında hangi yıllarda kuraklık vardı yine de. İşte ama tabii yani tek faktör olmadığı için bu şey yapamıyoruz. Yani birebir kesin illa öyle olmuştu şimdi öyle olacak demek zor. Ama bir ihtimal yani bu bir bir parametre bir... Bilgi burada ve dünyada bu şu anda dünyadaki en şey konu bu gündemde. Meteorolojinin gündemi bu yani. Evet tabii Pakistan'daki şeyde bir felaket devam ediyor. Büyük sel felaketi. Evet Pakistan'da hatta başka yerlerde de var. İtalya'da bir çamur akıntısı birçok yerde şeyler oldu yani böyle lütfen evet, büyük bir şey ve düzelemedii henüz yani şey. Pakistan'ın biraz düzelmesi zor yani. Geçen de hemen belediyedeydim. Baktım 45 kişilik teknik ekip gönderiliyor oraya. İşte altyapısından, elektriğinden her şeyine kadar yani demek ki o kadar bir elektrik tamircisine kadar ihtiyaçları varsa adamlar demek ki hep bir problem, zor bir problem yani, büyük bir problem. Sıkıntı çok büyük yani. O kadar ufak temel şeylerde bile sıkıntı yaşıyorlar. Yani Allah yardımcılar olsun. Ne diyeyim zor bir iş. Tabii ki aslında oraya şey gitmek lazım yani. Gerçi bize de pek fazla kelime merheme usulü şehirleşme uzmanı göndermek lazım ama bizim de pek fazla iyi değil durumumuz şehirleşmede. Yani o Pakistan'daki o tadıdan düz bir arazi nehir boyunca bir tel gelişmişler sel yatağında. Aynı yere ekip biçip aynı yerde yatıp kalkıyorlar, otur yerleşmişler yani, her gün işe girecek halleri yok otomobille arabayla vesaireyle, topu taşıma da yok. İşte otur yerlerde yerleşip tarım yaptıkları için durumları zor yani, bunu düzeltmek de çok zor. Yani bu insanları, bu kadar fakir bir insanları nereye alıp yerleştireceksin, nasıl geçimini sağlayacaksın, nasıl getireceksin tarlasına götüreceksin, nasıl olacak bu iş. Belki de evleri daha yüksek yapmaları gerekiyor. Gerçi evler yüksek olsa bile şey yok. Geçim alanları yok olacak. Onları yükseltmek mümkün değil. Yani durum biraz tuhaf. Zor bir iş. İşte nüfus çok fazla olması belki biraz. Nüfus artışı da çok. Önemli bir parametre. Evet. Biz ikide kaldık. Bilmiyorum size. <gülüyor> Biz ikide kaldık yani kaldık. Başbakanın söylediğini da o zamandan daha söylemeden tutmuş vaziyetteyim. Öyle Uf, mi? Bravo size. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler o zaman. Miktat Kadoğlu'yla havadan sudan. guy I'm hairy noon and nighty night, night night my hair is a fright I'm hairy high and low but don't ask me why cause he don't It's not for lack of bread Like the grateful dead Darling Give me a head with hair Long, beautiful hair Shine The wonder of my Akali'nden dinlediğimiz Her adlı parça, e, Cousels grubundan da Cousels grubundan bir parça daha dinledik. Barry Cousels'in de grup elemanlarından 1954'te bugün doğması şerefine çaldığımız ikinci Cousels şarkısıydı. Evet saat 9.25 dakika geçerken devam ediyoruz Açık Radyo'da, Açık Gazete'ye ekleyebileceğimiz bu referandum konusunu e, kapatmak kolay olmayacak tabi ama ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Ee, yani Dur. referandumla ilgili artık referandum oldu, bitti e, işte, evet çıktı falan filan bunların hepsini kenara koyup artık bundan sonra bundan sonraki günlere bakıyor olmakta da herhalde daha fazla fayda olacaktır. Evet yani yüksek seçim kurulu eğer şey yapmamış olsaydı bunu eee bir usuli ve doğruluğu da oldukça tartışılan bir şekilde ta 12 Eylül'e kadar hı hı. E, atmasaydı Atmasaydı belki de çok daha az bir sinir gerginliği eşliğinde benzer bir sonuç çıkartmaydı. Tabii bunu kimse bilemez ama yani özellikle seçim kampanyasının e, zaman zaman ulaştığı nokta artık kantarın topunun iyice kaçtı cinnetin ya Aslında denilen gibi. sözlere bakacak olursak hani öyle tek tek cımbızlayıp gerçekten e, yani, yani politik falan olmanın ötesinde birincisi e, hain ilan etmelerin sık yaşandığı hainlerin arandığı, tarandığı e, yıkıcılık, yok oluş kayboluş, karanlık bölünme, parçalanma Düşman. falan gibi koca koca lafların Asıl, evet. sürekli ortada uçuştuğu bir e, politik arena seyrettik. Eee Tam da bundan değil başka bir şeyden besleniyor olmanın faydalı olacağı bir siyaset alanının oluşmasını istiyoruz. Daha haklar, demokrasi, özgürlükler perspektifinden bakanlar olarak demek lazım herhalde. Evet ki bu suç duyurusu yağmurunda çeşitli kesimlerin olması da dikkatimi çekiyor. Yani bu mesela bir Anadolu Ajansı'ndan bir haber var 12 Eylül. 1980 askeri darbesini gerçekleştiren Milli Güvenlik Konseyi üyeleri aleyhine tazminat davası açan Ramazan Akgün var. Kendisi bir ülkücü sempatizanıymış. İzmir Endüstri Meslek Lisesi ikinci sınıftaki eğitimini can güvenliği olmadığı için kesmek zorunda kaldım diyor. Ee, ve 13 Ekim 1980'de 16 yaşındayken bir belediye otobüsünde göz, gözaltına alınmış 36 gün işkence yapılmış herhangi bir suçu kabul etmesi için işlemediği bir suçu kabul etmesi için ve sonunda baskılara dayanamayıp matbu kağıda imza atmak zorunda matbu kağıda yani basılı bir kağıda önceden yazılı imza atmış sadece sempatizanı olduğu halde Milliyetçi Hareket Partisi davasına dahil edilmiş bunu söylüyor yani ve Mamak Askeri Cezaevinde 6 yıl 4 ay tutukluk aldıktan sonra tahliye edilmiş. Hakkındaki bazı suç suçlamalar ne olacak diye oldu diye sorulacak olursan bazı suçlamalardan beraat etmiş. Örgüt iddiası, terör örgütü, MHP vesaire. O da zaman aşımına uğramış, bayağı ciddi sorunlar yaşadım diye direkçe vermiş ve böyle şeyler var mesela. Onun dışında da pek çok kesinme ilişkin, yani gerek İnsan Hakları Derneği'nin gerekse mazlum derin ayrı ayrı 12 Eylül askeri yönetim döneminin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da biliyoruz. Yani onların dışında işte yetmez ama evet platformunun üyesi 80 kişinin de var. İzmir'de de Eşitlik ve Demokrasi Partisi, EDP, İzmir İl Yönetimi aynı konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklamış. Etraflı bir şey yani. Bir durum var. Bu arada e, hakimler, savcılar yüksek kurulu için henüz daha e, yasa yasalaşmamış e, olsa da... E, Adaylık açıklamaları başladı bir hakim var bir savcı var benim görebildiğim adaylığını açıklayan e, adaylıklar vaatler ve taraflar yani normal düzen politika kötü bir şey değil diye altını kalın kalın çizerek normal bir düzene doğru geçiş adımları atılıyor. Bunun hani normal olan güzel olandır diye bir anlama gelmeyeceği çok açık e, bunun anlamı faşistlerin de aday olacakları bunun anlamı delilerin de. Aday olacakları tırnak içi falan filan diye devam etmek mümkün. E bir zahmet örgütlenip aklı başında adaylar çıkartmak da mümkün diye bakmak gerekiyor. Herhalde ne bileyim İşte böyle bir diğer şeyden bahsedebiliriz. Dün iki yansıması oldu evetin yani özetle. Biri <gülüyor> hakim ve savcılardan adaylar ortaya çıkmaya başlaması ve vaatlerle ortaya çıkmaları. Ee, bir diğeri ise junta'dan 12 Eylül Cuntası'ndan ve darbecilerden hesap sormak üzere vatandaşların pek çok ilde e, mahkemelerin kapısını aşındırdı bunlar e, iyi diyebiliriz herhalde değil mi? Kimsenin kötü demeyeceği şeyler diye düşünüyorum iyi yani şimdiye evet, evet. kadarki kısım bundan sonrası tabii kötü olabilir onu bilmiyorum ama e, şu ana kadarının iyi olduğunu söylemek mümkün rahatlıkla evet yani yani Genel olarak bence de iyi bir durumdan bahsetmemiz kesinlikle bence de mümkün. Zaten mesela işte Kürtçe eğitim olabilmesi için de Mardin'de başvuru yapılmış. Bunların da hepsi aslında belki de bir anlamda referandum sonrası siyasallaşma, demokratikleşme çizgisinin devam etmesi. Senin dediğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum doğrusu. Yani politikanın politika olarak yapılabilmesine imkan veren demokratik bir ortamdan başka şansımız yok. Onu da söyleyip belki de bir ara verelim. Açık gazete. Turn it up. Sweet Home Alabama adlı parçayla Leonard Skinner'de kulak verdik. Bu Southern Rock diye adlandırılan özel bir rock türünün iyi temsilcilerinden biri olduğunu düşünülen, olduğu düşünülen bir grup. Leonard Skinner grubu. Stephen Earl Gaines de onun hem gitaristi hem de bestecilerinden, söz yazarlarından da biri. 1949'da bugün doğmuştu. Onun için çaldık Sweet Home Alabama adlı ünlü şarkılarını. Ve kendisi 27-28 yaşında bir uçak kazasında turne sırasında yanılmıyorsam hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk Açık Radyo'da Açık Gazete'de bu şekilde. Evet şimdi bu referandum savrulmasını artık birazcık geride bırakarak dünyada da neler olup bittiğine de bir göz atmakta yarar var herhalde şiddet dünyanın çeşitli yerlerinde sürüp gidiyor. En az 15 kişi ölmüş Hindistan'da. Hindistan'ın yönetiminde olduğu söylenen Keşmir'de ağır bir durum olmuş. 15 kişinin ölümü de hem uzun zamandan beri devam ediyor. Kur'an yakma gibi de bir şey var ya. Yani kurban kurm Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı iddiası, bir lafı çıkıyor bir yerde ve Hindistan'a ait olduğu belirti iddia edilen, Hindistan'ın en azından öyle ettiği ama bağımsızlık talebi bulunan Cammu Keşmir eyaletinde Hindistan yönetimini protesto eden göstericilerle polis arasındaki çatışmalarda canlı mermilerle ateş edilmiş hakiki mermilerle 13, en az 15 kişinin öldüğü haberi var. El Cezire'den okuduğumuz bir haberde. Ee, yani hem bu işte provokasyonlar var. Anladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'e hakaret edildi, yakıldı, bilmem ne. Ee, aylardır sürüyor aslında protesto gösterileri. Öldürülenlerin sayısı da 85'i bulmuş. 10 Silahlı örgüt var ya bölgenin bağımsızlığı ya Pakistan'la birleşmek istiyor. Ta 1989'dan bu yana devam eden bir çatışmalar zinciri var. Keşmir'deki bu isyancı grupların mücadeleye başlamasından bu yana ne kadar insan ölmüş, biliyor musun? 68 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. Evet, böyle bir durum var, şiddet var. Bir de ondan başka bir şey geçeyim. Irak'ın tazminat talebi var abi. Bunu gördün mü? Bu Irak'tan tazminat talebi evet. mi? Irak'ın tazminat talebi mi? Evet, Irak ödeyecek. Evet. Geldi o ki bence aslında <gülüyor> haberi tırnak içinde söylüyorum. Objektif verecek olursak bence doğru bir karar. Yani çünkü e, Cenevra Konvansiyonu'na göre vesaire vesaire vesaire diye devam edebiliriz. E, savaşta suç işleyenler suçları için tazminat ödemeliler. Suçlularsa suçlarından yargılanmalılar. Aynı Saddam Hüseyin'e olduğu gibi diyelim. E, ama ama orada koca bir ama var. E, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk körfez savaşı sırasında Irak e, askerlerinin Amerika Birleşik Devletleri askerlerini uyguladıkları muamele sebebiyle. Tazminat ödeyecek. Kötü muamele mi etmişler Amerikan askerleri? Kötü muamele etmişlerdir yani. Evet. Bu büyük ihtimalle hani e, işkence gören Amerikan askerleri vardır, dayak yenen Amerikan askerleri vardır, e, öldürülen Amerikan askerleri vardır, yargısız infaza maruz kalan. Ama, ama eğer savaşta öldürdüyse böyle bir şey yok herhalde. Esir değil? aldıktan sonra. Evet. Çünkü yoksa esir. savaş dediğimiz zaten sizden kaç öldü, bizden kaç öldü, ah biz kazandık falan gibi bir şey kabaca. Tehlikeli ama e, tamamen. Cenevre konvansiyonlarına aykırılık teşkil ettiği için e, ödüyor muymuş şimdi Irak? Ee, ödüyor. Yani ödemesi de bence uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir, mantıklı bulunabilir ve e, savunulabilir bir durum. Yalnız e, sorun şuradaki 1. Körfez Savaşı'nın ardından ikinci bir e, savaş oldu. E, Irak işgal altında Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde bir kuvvet tarafından... Ve üstüne üstlük e, oradan gelen insan hakları ihlalleri, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve ve ve ve diye böyle koca koca bunun alt başlıklarını açmak yine mümkün. kocamanın yanına e, ortada duruyorlar. Bunların hepsinin yargıdan muaf olması için Amerika'nın inanılmaz girişimleri var. Ve üstüne üstlük kimse de pek bir şey olduğu yok. Hayır. Sivil öldürmek serbest, e, sivillerin köylerini, evlerini yakmak serbest, hedef gözetmeden istediğin gibi... Ateş etmek, vurmak, füze atmak serbest. Ya hiçbir şey yapmayan, hiçbir yargılama, sorgu, sual olmaksızın 30 bin mahkeme önüne çıkartılmadan yatan insan var hapishanelerde. Amnesty International raporundaydı. 10 binde Amerikan denetiminden Irak denetimine verilmiş. Bunların 10 bini de Amerikan denetimindeki askeri hapishanelerde kalıyorlarmış. Peki bunların hesabını kim soracak? Ve ayrıca ağır, e, keyif, tamamen keyfi gözaltına almalar, tutuklamalar sürekli olarak zorla ifade almak için dövülmeler bütün bunların hepsini belgelemiş durumda evet. Uluslararası Af Örgütü Sadece Uluslararası Af Örgütü de değil aslında e, Amerikan askerlerinin kendileri ilk çıkan mesela Ebu Garayp e, hapishanesi yani. olaylarını hatırlayacak olursak Fotoğraf fotoğraf albüm oluşturuyorlardı işkenceler üzerinden. Yayınlatmadılar. Bush yönetiminde sonradan da Obama evet. yönetimi gerisine el koydu. Görmeyince gönülden uzak. Gördüklerimiz üzerinden Irak de. oluyor. Evet gönülden Irak oluyor hakikaten. <gülüyor> Gördüklerimiz üzerinden de e, bir adet alt rütbeli bir kadın. E, ve her ne bir adet de üst rütbeli. Bir kadın sadece bu işlerden yandı. Ee, onun dışında hiçbir şey yok. Galiba. Evet. daha doğru bir tane de erkek vardı evet. Yani kablolarla, hortumlarla dövmeler, elektrik şoku vermeler, çeşitli yerlerine vücudun hassas bölgelerini tırnak sökmeler, ayak tırnağı sökmeler. Bunlar çok sık oluyormuş. Bir bazıları ölmüş zaten. E, muhtemelen işkencenin sonucunda. Bunlar devam ediyor. Bir, bir de tabii Christian Science Monitor gazetesi Amerikan ee, Bağdat yönetimi toplam 400 milyon dolar ödeyecek demiş Amerika'ya ödeyecek. 400 milyon dolardan bahsediyorum. Peki hmm. yani bu tamam ee, bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin benzer suçlarla ilgili e, Irak hükümetine ne kadar ödeyeceğine dair herhangi bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla o yok çünkü yok, haberde. Yok öyle bir şey yok. Hoşer Zebari ile dış, Irak Dışişleri Bakanı Hoşer bari ile... Amerika'nın Irak Büyükelçisi Jim Jeffrey tarafından imzalanmış. 2 Eylül'de taze bir anlaşma bu. Irak'ın ne kadar tazminat ödeyeceğini bilmiyoruz ama 400 milyon doları işte Christian Science Monitor gazetesi yazmış. Fakat tabii şu var Irak'ın kuvvetinin işgalinden 20 yıl sonra bile Amerika Birleşik Devletleri'ne pardon Irak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları devam ediyor zaten. 7 yıllık son savaşın sonuçları da eklenince zaten sadece bir avuç elitin yani hem uluslararası elitin Amerika'nın işte petrol hı hı. gibi şirketlerinin güvenlik şirketlerinin pay aldığı bir takım Arabulucuların bulucuların paraları götürdüğü bir yer bir harabeye dönmüş bir Irak ekonomisi var geride. Bir de Irak hala Körfez Savaşı'nın zararlarını telafi etmek için Birleşmiş Milletler özel fonlarına petrol gelirlerinin %5'ini aktarıyor zaten. Bundan ayrı bir şeyden bahsediyoruz. Yani toplam 50 milyar dolar ödemekte zaten. Ödemiş ve ödemekte Irak. 50 milyar dolardan bahsediyorum. Bir de şeyin talebi vardı. Sen onu hatırlıyor musun? O sırada... Ben ne yapmıştık bu yayını hatırlamıyorum ama Coca-Cola, Toys R Us gibi şirketler de bizim kuvvetin işgalinden dolayı orada çalışamamaktan, işte oyuncak satamamaktan, oyuncak tren falan, silah satamamaktan ve de Coca-Cola içirememekten doğan zararımızı da tazmin edin diye başvurduklarını ve galiba almışlardı onu da. Ya en nihayetinde zaten burada hukuktan falan bahsetmiyor olduğumuzu e, uzun zamandır konuşuyoruz ve hani hukuk değil konu çok da ortada yani çünkü hukuk dediğimiz şey aslında belli kurallar ve bu kuralların ihlali durumunda tarafların işte tespiti ve cezalandırılması falan gibi basit bir anlama getirilebilir asla böyle bir şey yok sadece işgalcilerin hukuku egemenlerin hukuku güçlerin hukukundan bahsedebiliyoruz uluslararası hukuk tamamıyla. ...askıya alınmış... ...bağımsız e, ve egemen mekanizma. bir devlettir diyen... ...ya da Lavi miydi onu... hangisi söylemişti hatırlamıyorum ama... ...başbakanlardan biri... ...ona inanmıyor musun sen yani? Rakım bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu. E, inanıyorum İnanmamın kim sebep yok tabii. Peki bunu geçelim. Güzel paralar konuşuyoruz. Biraz daha para konuşalım. Para ve silah konuşmak benim hoşuma gidiyor şahsen. Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki silah satışı anlaşması da imzaya hazırlanıyor. Hadi hazır, hazır ol. Koridora da ben dizdim para destelerini. Ne güzel. 60 milyar dolarlık bir silah satışı. Tarihin en büyüklerinden biri olsa gerek. Bir seferlikse eğer. Ayrıntılarına girmemiş Savunma Bakanlığı sözcüsü. Ama Obama yönetimi bu konuda kongreyi çok yakında bilgilendirecek demiş. Wall Street Journal'a bakacak olursak Amerika'nın yaptığı en büyük silah satışıymış. İran'a karşı Arap ülkeleriyle yürüttüğü stratejik ortaklığın bir parçası. Ya bu hafta geliyormuş ya da önümüzdeki hafta kongreye. Bu arada Bill McKibben dostumuz genç e, aktivist eylem eylemcilerle, aktivistlerle birlikte şeyi bulmuş. Carter'ın e, beyaz eve beyaz sarayın çok ilginç bir adam bir Amerika'da bir konuşma yapmış hı hı. ve bu petrol bitecek ve biz petrol bağımlılığını yıkmazsak dünyayı, kendimizi de dünyayı da bitiririz diye bir konuşma yapmıştı. Onun geri işte sözüyle de eylemini birleştirmek isteyen biri olduğu için Beyaz Saray'ın tavanlarını da çatısını falan şeyle kaplamıştı. Güneş panelleriyle. Onu sonradan gelen buş birinci buş söktürmüştü beğenmediği için hı hı. onu bulmuşlar Bir mahkibim ve 350 nokta oradan arkadaşları bakın size getirdik diye takacak mısınız sizin bütün seçim vaktlerinde yes we can dediklerin arasında obama'nın o da vardı evet yapabiliriz işte küresel ısınmayı beyaz saray kabul etmemiş panoyu orijinal panoyu <gülüyor> şeyden dolayı kabul etmemiş. Yani bunu bu konuda kararı değiştireceğiz ama görüşmeler sürüyor demiş. Carter zamanından beri takılı olmayan güneş panellerini tekrar takıp takmama konusunda biraz kararsız kalmış Obama yönetimi. Obama yönetiminin bu kararsızlıkları bu ara zaten e, gerçekten ilginç. Yani cami tartışmaları işte New York'ta cami açılabilir mi tartışmaları da e, Aynı kararsızlıkları Beyaz Saray'ın yani, sergilediği bir şey. ama iyi bir karar mıdır bilmiyoruz bu gibi. Bu da son vardıkları şey. Önce e, tabii isteyen vatandaş istediği yere açar falan gibi bu mehalde bir şeyler söyledi Obama. Ardından artık ne oldu bilmiyorum. Ertesi gün çıktı. E, ben açılması taraftarı değilim. Böyle bir şeyin olması tabii ki gerginliktir falan. Ya yani Adamların ibadethane açıyor olmasının, gerginlik i̇badethane olmasının sebebi... de değil üstelik. İbadethan ı, ı, ibadethane i̇badethanesi değil. de bulunan koskocaman bir... Kültür kompleksi. Külliye ama e, Külliye. <gülüyor> özellikle bence ibadethane diye vurgulamak içimden gelen şey çünkü e, açmasın külliyeyi. sadece cami Nasıl, açıyor olsun. Da bu da ya toprağa almışlar. Ortada bunu yapmak isteyen vatandaşlar var. Amerika'da öyle diyanet miyanet gibi garip kurumlar da yok öyle. Cami biz yaparız, siz durun falan gibi. E, bu durumda zaten her Amerikan vatandaşının örgütlenip. İbadethane açma hakkı var ki e, patates salatası ibadethanesi bile açabilirsiniz zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu sizin bileceğiniz iş. O yüzden e, sanki sanki Beyaz Saray biraz titrek. <gülüyor> <gülüyor> Tam kafası yerinde değil karışık. Sarah Palin de geliyor hızla. Haberin olsun yani. Kurtları vuran avcı cesur bir kadın petrolcü den, derinlerin denizlerin ve toprakların derinlerinde sondaj yapan ya yani petrolcü olması kafasından yanında, vuran e, insanların da kafasından vurulmasını uygun olduğunu düşünen Kürtaja karşı olan yani ne kadar sağcı, ne kadar muhafazakar bunları kötü anlamlarıyla tas kullanıyorum. eee politika varsa hepsinin ya içinde ya destekleyicisi olarak pelini görmek uzun yıllardır Amerika'da mümkün. Bence biz düşünmeyelim. Amerikalılar düşünsün. Çünkü öncelikle etkileri yaşayacak olan onlar tabii. Onun dünya egemenliği sebebiyle Amerika'nın. Biz de bundan nasipleniriz ama. Onun geleceğini e, engellemek. E, onu, on, onun gibilerin korkusundan da paralize tamamen felce uğramış. Bir de 3,5 milyar dolarlık lobi her sene ya parası. O zaman Obama ne yapsın? Bütün senatörlerin ve temsilciler üç 3,5 milyar dolar her sene harcıyorlarmış. Büyük enerji şirketleri ve büyük şirketler, diğer şirketler bu lobicilik için. Obama da sıkı bir basket oyuncusu olarak devam ediyor. Top çeviriyor yani. Playmaker. Yani bu play çok uzayacak bir play hakikaten değil. E, oyun çok uzayabilecek bir oyun değil. Çünkü ne Amerikan'ın e, meşrebi buna uygun ne de ekonomik durumu hakikaten sağ kayma çok kuvvetli bir şekilde. Aslında bunu da anlamak mümkün. Çıkıp da Beyaz Saray'ın cami tartışmalarında tarafsız taraf oluyor olması falan. E, bunların hepsini iyi okumak gerekiyor. Çünkü sakat durumlar. Bu arada hani dini özgürlüklerden bahsetmişken e, Türkiye'de de bir Ermeniler var. Bilen var mı bilmiyorum. E, Ristiyan bir topluluk bunlar. Ermeni olmalarının yanında. E, ve son aslında bir referandumun gümüne gitmiş olan birkaç haber oldu bu konuda. Ama en önemlisi herhalde e, Türkiye Ermenilerinin patrik seçemiyor olması. Uygun görmüyor devletimiz. E, çünkü devletimize kalacak olursa durum şuymuş. Eğer ortada bir patrik varsa seçime gerek yoktur. Biz seçmek istiyoruz yoktur diye devam eden böyle bir hikayeler yaşandı. E, sebepse Patrik Mezrop 2'nin e, sağlık sorunları. Sebebiyle artık görevini yapamayacak durumda olması. Bunu Ermeni cemaati söylüyor ve diyor ki ya Patrik Mezrop artık e, patriklik yapabilecek durumda değil. O yüzden patriğe ihtiyacımız var. E, bunun için kime başvuruyor derseniz zaten orada başlıyor hikaye. Cemaatine başvurmuyor. İstanbul Valiliğine başvuruyor. Valilik bu konuda karar verecek. Acaba uygun mudur? Değil Ama midir? Ama cemaatte yetkilileri de kendi seçimlerini bir şeye bırakıyorlar yani. Zorundalar buna. ya yani valilik izni olmadan anladığım kadarıyla şey yapılamıyor. Yani, ee, seçim yapılamıyor. Yapılabiliyor mu? Son derece mu? demokratik olmayan bir yöntem de kullanıldığını cemaatin ve... Zaten yani, cemaatlerden demokrasi... Cemaat yönetiminin beklememek lazım herhalde. Cemaatin cemaat yönetiminden bir haydi şikayetçi olduğuna dair de epey haber onlara bir dönüp bakarız sonra. Bakarız ama yine de e, cemaatin nasıl bir yöntemiz dediği demokratik ya da antidemokratik olmadığı bence Ermen cemaatinin ilk sorunudur. O yüzden evet, de konusu sorunlu, olması evet. normal ama e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, bu konuda nasıl bir tavır aldığı bence daha çok hepimizi ilgilendiren kısmı. Yani valiye başvurmak zorundalar. Valilik diyor ki yok seçim falan gerek yok. Red. Ardından da e, Patrik Genel Vekili atanmasıyla bir orta yol bulunuyor. Ee, şimdi ise Patrik seçmek üzere Patrik'imizi seçmek istiyoruz kampanyası Başla, başlamış. İmzacı sayısı 5000 aşmış durumda. Ee, ve Patrik seçmek için e, rica minnet devletten onay beklemekte Ermeniler Türkiye'de. E, seçimi sistematiğine dair de herhalde söyleyecek şeyler vardır ama ondan önce devletin sistematiğine dair bence söylenecek <gülüyor> evet. bir şeyler bizim için daha değerli olabilir diye düşündüm. Demin sözünü ettiğin şeylere bir ilavede bulunacağım. Aklıma geldi. sen. Yani Çarşım yaptı. Amerika'da yükselen yoksulluktan da bahsettin Aha. ya. Faşizmin ve sağcılığın yükselişine bağlı. Yeni rakamlar açıklanmış. Gerçekten inanılmaz. Büyük bir patlama olmuş. Yoksulların sayısında sıçrama diyelim ve 2009'da son rakam bu elimizdeki yoksulluk sınırları altında yaşayan Amerikalıların sayısı oranı 7'de 1'miş. Yani her 7 Amerikalı'dan biri yoksulmuş. Yani Amerika'nın durumunu. 1960'lardan bu yana görülmüş en büyük yoksulluk durumuna şey yapmış. Peki bir de tahmin ulaşmış. Bir de tahmin de bulun. Hangi renkteki insanlar ve hangi etnik gruba mensuplar daha fazla bundan çekiyormuş? Ee, maviler... ...ve... ...naviler... ...evet, büyük ihtimalle değil mi? Evet. Ya yani bunun dışında zaten herhalde... ...birileri daha sarı, birileri daha siyahçe... ...birileri daha beyazce, yeşilce, pembece... ...diye ayırmıyorlardır. Evet. Ayırıyorlar mıymış? Çok ağır bir şey altında... ...yükü altında varmış Latino'larla... ...Hispanikler ve... ...Siyahlar. Bu arada da şey... ...devam ediyor, Orta Doğu'daki barış... ...çabaları da devam ediyor ve bizzat Clinton Batı Şeria konusunda uyarmış. Ortadoğu barışı için zaman gelmiştir. Batı Şeria'da inşaatlara İsrail'in yeniden başlama kararını yarattı. Sorun da çözülmesi gerekir. Ama en sevdiğim taraf şu oldu. Sen de seveceksin tahmin ediyorum övi. Bayan Clinton, Hillary Clinton hı hı. tarafları dıştır bakın tarafları İsrail ve Filistin'i Batı şeriyadaki yerleşim birimleri inşaatıyla ilgili sorunu çözmeye çağırmış. <gülüyor> Biri de çağırmış mı? İyi baktın mı? Arkasının önünde yazıyor olmasın adımız. <gülüyor> yani Filistinleri de bu inşaat sorununu çözün artık. Lütfen, lütfen. <gülüyor> lütfen yani. Haklı, haklı. Yani bu büyük ihtimalle sorsan tarafları ciddiye almak, taraflar falan filan. Ya öyle bir oyun ve hikaye içindeyiz ki neyin ne olduğunu söyleyebilmek için aslında iki kelime, üç kelime falan yeterliyken uzun cümleler kurmak ve çok şey tanımlamak evet. ve bunun sonucunda hiçbir yere varamamak gibi bir maluliyet durumu var ortada. <gülüyor> Zaten İsrail yerleşimciler de sert bir cevap vermişler herkese. Hükümeti deviririz demişler. Nasıl? İsrail'de hı hı. Yahudi yerleşimcileri temsil eden bir Gördüm kuruluş BBC dövçenin, İsrail hükümetini valla deviririz bize dokunmayın bulaşmayın demiş. E, valla biraz zor devirirler iki sebeple diye düşünüyorum. Hani İsrail'in ne yapacağı hükümet olarak ayrı bir konu e, bu konuda ama e, birincisi e, pek İsraili çoğunluğu olduklarını söyleyebilmek mümkün değil. Hatta azınlık olduklarını. Ama hükümeti koalisyonu olduklarında... bozarlar ama. E tabi. Derbeye evet. değil zaten hükümetten çıkıyor Bir de ikincisi çıkıyor. hani e, yerleşimciler pek devletle papaz olmak istemeyebilir çünkü yedikleri ekmekten içtikleri suya devlet geliyor oraya e, evlerinde devlet verdi üstüne üstlük üstüne üstlük işlerini de güçlerini de yani sanmıyorum ya. Ama yüz binlerce yerleşim 400 bin evet. kişi yaklaşık ve sayıları da artıyor çünkü İsrail evet. olabildiğince çok insanı bölgeye yerleştirip bölge iç etme işine devam ediyor. 26 Eylül'de dondurma kararı 10 ay, ay süreyle kısmen durdurulmuştu. 26 Eylül'de sona eriyor. Ama şey demiş ki e, İsrail grup, grup Peace Now Barış Şimdi grubu son aylarda 2066 konutta temel atıldı. 11 bin yeni konut daha hükümetten de son onayı aldı demiş. Yani dolayısıyla durum. Zaten Netanyahu da söyledi daha fazla yapamayacağız ancak sayılar öyle on binler gibi düşünmeyin. Diyor. Clinton'da o yüzden anladı ki İsrail'den hayır yok tarafları çağırdı. Evet. Böyle anlamak Bakalım lazım. Bakalım Abbas herhalde. çözecek mi bu sorunu? Yani Abbas'ın hakikaten kim olduğundan bağımsız. Çünkü çok az etmediğimizi söyleyebilmek mümkün pek çok sebeple ki bu sebepleri daha önce saydığımızdan şimdi giderek program ortası saymayalım tekrar. Ama hakikaten yapabileceği iyi niyetli ya da kötü niyetli bir şey var mı? Bu bence çok tartışmalı. Yani çünkü e, işgal altında tamamıyla ezilmiş bir halktan bahsediyoruz. Ve e, karşısındaki gücün de yanında Amerika Birleşik Devletleri var. yani Bir de temsil etmiyor. Ne bir kısmını ki, temsil ediyor sadece. O da, işte oralara da girmiyorum etmeye. bile. Evet girme bile. Ee, e, biz yani... çözeli biz çözer miyiz Biz bilmiyorum. Biz taraf mıyız bilmiyorum. Yani ama eninde sonunda bu iş böyle devam ederken birden topu kucakta bulmak anladığım mümkün. Abi sen gel sen çöz falan diye hop birileri kaçabilir sanki gibi de bir his var. Bana düşmez gerçi ama. <gülüyor> Neyse düşerse üstüme düşeni yapmaktan memnuniyet duyarım. Hey açık gazete gel bizim bu sorunu <gülüyor> çöz taraf olarak çözebiliriz. Yani belki de denemek lazım. En azından Clinton'dan daha faydalı olacağımızı düşünmek <gülüyor> mümkün. Ama e, yarın haberlerini de şimdiden söyleyeyim bari Gider ayak. E, birincisi, e, bugün eğer düne kadar hayır demiş olan gazetere bakacak olursanız e, yeni tehlike belirmiş. Herhalde önümüzdeki aylarda da bunu tartışıyor olacağız. E, başkanlık. başkanlık sistemi. Daha hiç duymadık neyse ki hükümetin ağzından. Duyduğumuz zaman tepki vermek mümkün ama nedir başkanlık sistemi? Neden korkunçtur falan filan kısımlarına ayrıca bakmak üzere yarına bırakalım çünkü bugün epeyce yer tutmuş gazetelerde bir diğer şey ise aslında eylemsizlik kararının PKK'nın çok yakında sona eriyor olması ve hala hükümetli falandı filandı hiç haberi yokmuş gibi takılıyor olması. Ee, ...en son Karayılan'dan bir açıklama geldi... ...silah bırakırız diyorlar... ...Birleşmiş Milletler'e silahlarımızı teslim ederiz... ...Karayılan, Murat Karayılan... ...PKK'nın önde gelenlerinden... ...birisi... E, ...ve Katalonya modeli... ...yani İspanya'nın Barcelona'nın da dahil olduğu... ...Katalonya bölgesinde uyguladığı... ...modele benzer bir model... E, ...olması durumunda... ...bağımsızlık falan gibi iddiamız olmaz... ...silahlarımızı Birleşmiş Milletler'e teslim ederiz... ...demiş olduğu falan gibi de haberler var... E, Bunlar önemli haberler değiller. O yüzden yerine bırakıyoruz. Evet, yerine bırakalım ve bir latino parçayla da bu işi bitirelim. Küba, e, e, Meksika pardon, Küba kendi ama yok, Küba kökenli doğru. Perez Prado en büyük ustalarından biri aslında Küba müziğinin. Ben Küba'da değil başka yerde mi doğmuş diye baktım ama değil. Damaso Perez Prado Prez de diyorlar başkan yani anlamında kendisine e, müzisyen şarkıcı Plavili çalgılar çalıyor, org çalıyor, piyano çalıyor ve besteci Mambo kralı işte Küba'nın en büyük kültürel ihracatından biri olan Mambo'nun da kralılarından biri Perez Prado'nun ölümünü, ölümünün yıl dönümü 14 Eylül 1989'da Ölmüş 1916 doğumlu kendisi onun çok tanınmış parçalarından biriyle de bitiriyoruz Patricia adlı parçayla hepinize günaydın günaydın günaydın, günaydın. çıkartı.